Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemine ve salatü ve selam ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Bizleri büyük bir imtihan için bu aleme gönderdi. Ve büyük yükler, teklifler, mükellefiyetler ve sorumluluklar üzerimize yükledi. Rabbimiz elimizden tutsun ve bu imtihanı kazanmayı bize nasip etsin ve bize bu alemde rızasını kazanmayı becettirsin. Amin. Amin işimiz zor müşkil hakikaten helallar haramlar, emirler, yasaklar mükellefiyetler bize tevcih edilmiş büyük bir emanet bize arz edilmiş biz de bu emaneti kabullenmişiz şimdi altından çıkamıyoruz diye kaytaramayız mecburen bu emanet taşınmalıdır ve bundan razı olunmalıdır asla istinkaf edilmemelidir yani geri kaçmak efendim acaba ben bunları yapmasam ne olur diye düşünmek bile caiz değildir çünkü artık bu Allah'ımıza verdiğimiz Celleşanuhu sözümüzdür biz seni Rabbimiz kabul ettik bizi sen yarattın sen yaşatıyorsun sen öldüreceksin sen dirilteceksin bizim için en mühim şey ...senin rızanı kazanmaktır diye bir Müslüman olarak halimizle beraber hem sözcük halimizle hem halimizle bunu Mevla'ya söylemiş oluyoruz. Müslümanım demek bu demektir. Ama ondan sonra fiiliyatımızda buna muhalif şeyler oluyor. Kul kusursuz olmaz. Yani günahsızlık söz konusu değil. O zaman telafi ve tedarik yollarına başvurmak gerekiyor. Çünkü bir insan hem isyan edecek hem günah işleyecek. Hem tevbe etmeyecek, hem de yaptığı işi iyi görecek, razı gelecek, memnun olacak. Bu imanla bağdaşmıyor. Bunun müslümanlıkla alakası yoktur. O zaman tek çare kalıyor. Yapılan yanlışlardan dolayı hemen tevbe-i yönelmek ve bir daha yapma maniyetlenmek. Bir taraftan da ibadet tuhatlere ve emirlere yönelmek. Bu suretle ahireti kazanmaya bakmak. Çünkü hakikaten ahiret çok yakındır. Bizim düşündüğümüz gibi uzakta değil. İstiâzü billah. İnnehum ve narahu <gülüyor> Ahiret kim uzak görünüyor? Kafirler uzak görür. Biz onu çok yakın görüyoruz. Mevla buyuruyor. Sahabe-i kiram öyle idiler. Hiç dünyayı meyletmediler. Hazreti Muaz radıyallahu Allah'ın Efendimizin habibi sevgilisi Ya Muaz inni uhibbuke Resulullah buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem Ey Muaz ben seni seviyorum. Ne demek bu? Kainat efendisi Allah'ın sevgilisi diyor ona ki ben seni seviyorum. Sevdiği için de ona öğretti. Falate anne annu duru kulli salatlen tequl Allahumma a'inni ala zikrike ve şükrike ve ben seni seviyorum, o zaman sana bir şey öğreteyim. Nedir o? Her namazın peşine şunu demeyi terk etme. Ne diyeceksin? Ya Rabbi zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bana yardım et. Bu duayı oku diye tavsiye etti ona. Hz. Muaz'ı çok seviyordu ve ona vasiyetleri vardı, nasihatleri vardı. Hz. Muaz fıkıhta zirveydi, sahabe ekrem arasında, fıkıh ilminde. Helal haram meselelerinde. Çok bilgiliydi. Ve bir kere Resulullah'ın yanına girdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaslanmış idi. Ona keyf esbahtı ya Muad. Ey Muaz nasıl sabaha kalktın? Bu sabaha nasıl kalktın diye sordu. İşte bizim de birbirlerimizle konuşurken yaptığımız gibi işte nasılsın? Bugün nasılsın? Sabah nasılsın? Bu akşam nasılsın? Gibi bir tabir. Keyfi esbahte ya Muaz. Ey Muaz sen nasıl sabah kalktın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle sorunca Hazreti Muaz'ın cevabı nasıl oldu? Esbahtu billahi mümina. Ben Allah'a mümin olarak sabah kalktım. Yani sorudan ne kastedildiğini anlayacak efendim kabiliyette sahabe-i kiram hazaratı tabi. Ee, bizim birimize nasılsın ee, ...şu anda e, diyenine, hiçbirimizin cevabında, elhamdülillah müminim diye bir cevap vermiş değiliz. Ben de kimseden duymadım, ben de kimseye böyle bir cevap vermedim. E, demek ki bizde tekaful var, gafletten gelmek var. Yani sana nasılsın sorulurken, hemen devreye imanın girmeli, müminim elhamdülillah demeli. E şu anda nasılsın, e nasılım yani, oram ağrıyor, buram ağrımıyor, bunlar mesele değil ki. Zaten öyle öldüğün zaman hiçbir yerini ağrımayacak. Yani o anda nedir mühim olan? Mümin olduğundur şu halde. O da dedi ben mümin olarak sabahladım. Halbuki bize sorsalar nasılsın? Bitirsek elhamdülillah müminim. E, soran da ne yapar? Yadırgar. Allah Allah. Ben onu mu soruyorum canım? Ben de biliyorum sen Müslümansın falan. Yani bizim anlayışlar değişik yani. Örf, gelenek, görenek, kültür karma karışık olmuş. Sahabenin örfüne bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Mesela Harise Hazretlerine de böyle sorusu var. Harize bin Nu'man, radıyallahu anh, sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla sabah karşılaştı. O genç, ensardan bir genç delikanlıydı. Keyif asbaktı ya Harize. Ey Harize bu sabah nasıl kalktın? Dedi ona, ona dedi asbaktı billahi müminen. Hakka. Dedi bu sabah dedi Allah'a hakiki manada mümin olarak kalktım, delikanlılık da var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi, unzur muha tekbul. Ne söylüyorsun dikkat et ya. Çok büyük bir iddia yapıyorsun. Nücün hakikat diyorsun. Yani hakiki müminim diyorsun. Evet, innelikulli hakkın hakikati. Her hakkın hakikati var. Her iddianın gerçek mi değil mi denemesi var. Tasdiki var, alameti var. Sana hakikat iman, senin imanının hakikati nedir? Görüyor musun? Sorulara ayak üstü cevapları görüyor musun? Bir şap, bir delikanlı ensardan. Radıyallâh'ın. Ama o da ne dedi? Ya Rasulullah dedi. Benim alâmetim nedir? Benim alâmetim azefet nefsi. Hani dünya, benim nefsim dünyadan uzaklaştı. Hiç dünyayı sevmiyorum diyor, genç. Dünyanın altınıyla taşı bana denk geldi. Şurada yolda diyor, bir tuğla altın görsem, bir de tuğla kerpiç görsem. Ha o? Ha o? Fark etmiyor bana. Ondan sonra, sanki ben dedi kendi yanızı ile Arşı Rabbim barizde, sanki Rabbimin Arşını şimdi dedik açmışlar görüyorum. Bak şimdi imanlara bak, sahabedeki hallere bak, bir genç de. Ondan sonra ve kendi yanızı ile Helil şimdi sanki cennette elini görüyorum, birbirlerini ziyarete gidiyorlar. Ve kendi yanızı ila Helil nari Yetea ve da var, yetea dev da var, iki ribat. Şimdi sanki cehennem elini görüyorum. Köpekler gibi bağırışıyorlar. Ve sıçrıyorlar. Yanıyorlar. Yanan bir atlıyor öbür tarafa. Orada da yanıyor. Tak bu tarafa atlıyor. Onların sıçramalarını görüyorum. Diyor işe bak şimdi. Ondan sonra böylece deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinledi. Ne buyurdu ona? Esab tefelzem. Sen doğruyu bulmuşsun. Himanın hakikatine ermişsin. Bu haline devam et. Geçti mi imtihanı? Ayak üstü. Yol üstü. Ama ondan sonra da işte dünyanın altınıyla taşı bana bir geldi demek laflan olur mu? Öyle laflan olsa ben de derim. Ha şimdi diyorum. Ama ondan sonra bir imtihan rezil oldum gitti. Ne yaptı bu sefer? Hemen sahabe-i bir cihat çıktı. Nida geldi. Fenû diye ya haylallâhi r-kebî. Birini daha geldi. Ey Allah'ın süvarileri. Atlı giden ordular. Binin bakalım cihat var. İlk ata kim bindi? Fekani <gülüyor> evvele farisin. Radiyallahu anh. Seyyidü de. Evvele farisin. Fi Allah yolunda ilk ata binen bu delikanlı oldu. Süvari ordu manasında yani atlı ordu. Ve evvele men üstüj ile. Minel farisin. Yani Hz. Harise ne oldu? İlk ata e, binen ve atlı ordularından İslam'ın atlı ordusundan ilk şehit bu oldu. Harise İbni Numa. Annesi geldi. Fecaad bu ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem Annesi Resulullah'a geldi. Dedi Ya Resulullah'a hıbbi ekbirini An İbni Harise He, hel, hel ve Hel ve fil cennet. İza ve fil cennet. Ne benki ve ne mahzen. Ve in yekuvil nar. Ağlıyım, ağlayayım, ma yaşadım Annesinin sözleri. Annesi de geliyor ne diyor bak. Gencecik çocuğunu kaybetmiş. Ya yani bi Allah dedi. Ya, ya Allah'ın peygamber. Evet. Oğlum Harisen'in durumunu bana haber ver. Şehit oldu ya şimdi. Cennette mi cehennemde mi? Cennetteyse Resulullah'ın ordusunda Gidiyor sahabe, anası demiyor ki, benim oğlum garanti cennette. Ne diyor, eğer cennetteyse üzülmeyeyim, ağlamayayım. Eğer cehennemdeyse, yaşadığım müddetçe ağlayayım. Çünkü, ölene ne? Üzülüyorsun. Niye üzülüyorsun? Kocam öldü, karım öldü, anam öldü, babam öldü, oğlum öldü, kızım öldü, ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun? Sen niye ağlıyorsun biliyor musun? E ben ondan faydalanıyordum. Ondan nimetleniyordum. Onu görmekle bile insan çocuğuna baksa bir zevk alıyor. Şimdi o zevki kaybettim diye. Sen kendine nefsine alıyorsun yine. Bu sefer o gitti. Gittikten sonra ağlıyor. Niye alıyorsun? Ha filmleri kaçırdı. Dizileri kaçırdı. Bak şimdi finalleri kaçırdı. Maçlar daha bitmedi. Bak onun takımı kazandı şimdi. Üç ay evvel ölmeseydi şimdi falan takım şampiyon oldu. Ne kadar sevinecekti çocuğum. E meseleye bak ya. Şuursuzluğa bak ya. Çocuk niye sevinecekti sen? Hiç diyen var mı ki? Ya bu cennetteyse üzülmeyeyim ağlamayayım da. Ce cehennemdeyse devamlı ağlayayım. Ağlayayım derken ne demek? Dua edeyim, sadaka vereyim, istiğfar edeyim. Çünkü Müslüman olarak öldüyse hediyeler gider. Bu manada ölenin ardından ağlayanı pek duymuyoruz yani. Bu şuurda bir düşünceyi. Bu nerede acaba meselesini yani? Değil mi? Adamın, adam ölmüş, borçlu kalmış, çocuğuna rüyasına giriyor, diyor ben burada hapis oldum, tevkif oldum, yanıyorum, yakılıyorum, gidin şuraya parayı, ödeyin şu adama, ben vasiyet yapamadan ölmüşüm, ben burada sıkıntıdayım ya, ziyaret yasak, konuşmak yasak, çünkü vasiyetsiz ölen konuşma izni yok ölülerle, bu sefer adam hapishane gibi olur ruh zindana düştü, oğlu da rüyadan uyanıyor, ne diyor? ama karışık rüya diyor. Tic, tic, tic, soluna tükürüyor. Yahu adam sana diyor ki git adama sor. Adama gidip sormuyor niye? Ya esahsa? Ya doğruysa rüya? Ya da adam diyorsun hakikaten babanın bana 5 milyar borcu vardı Diyor derse. Bu niye ötesin? Babası cehennemde olsa? Ağlamayı bırak. Ağlama halüsü yok. Kurtarmak bedava. Yani parayla ama. Kolay yani. Gid oradan ver bu parayı, bu adam borcunu ödesin, ahirette rahatlanmasın. E, azap çekmesin, rahat versin. Değil mi? İmam Şafii radıyallâh'ın olacak, e, vefat etmeden evvel e, vasiyet et dedi ki, felancaya söyleyin beni temizlesin, beni yıkasın. Herkes anladı ki cenazem o yıkasın. O zat Allah tanıdı. Dedi ki o borçlu öldü dedi, onu temizleyeceğim dedi. Gitti araştırdı, borçluyu buldu, verdi parasını. Dedi İmam Şafii, bunu demek istedi radıyallâh'ın. O beni temizlesin. Anladın mı? Arkadan adama borcunu ödersin, adamı razı edersin, adam helallık verirse, sen kabirde rahat edersin. Ama adamın oğlu görse, karısı görse, adam kocaman villa bırakmış, milyon dolarlık, arabalar, at, yatlar, katlar bırakmış, rüyasında bir bile görse, mezardan kalksa dese, ya şuna borcu öde ya, iki bin dolar, ödemez ya. Yanıyorsan yan der be. Hey gidi... Ondan sonra anam öldü, babam öldü. Ağlamak, öyle değil ağlamak. İstiğfar et, helallıklarını al, borcu varsa öde, vasiyetini tut, yolunu yürüt. Yani adam doğru bir şey dediyse onu yap. Ya! Devrini bile yaptırmıyor. Müslüman çocuklar namazında, abdesinde hafız, adam öldü sakallı cübbeli, devir yapılacak, iskat yapılacak işte neyse. Pümiller bu ne tutuyor, fakir fukaraya dağıtılacak. Kefaret-i salat işte kefaret oruç, kul hakkı, hayvan hakkı, kediye mesela vurdu bir şey veyahut da bir köpeğe hayatında insanın başına gelebilir. Hayvan hakkı olur, insan hakkı olur. Devir yapılacak İmam-ı Azam Efendimiz'in fetvası üzere mesela ne kadar tutuyor dediler? Bir milyar küçür, bir milyar 200 milyon. Devir adamın adam yaşamış 60 70 sene canım. Bunu 12 sene buluğunu çıkıyorsun, geri kalanı sabak atıyorsun. Yok ya bize bu çok geldi, boş ver. Ya o adam size bu kadar dükkanlar bıraktı, evler bıraktı. Yani devir parasını bile ayırın başka tarafa. Çocuklara kalmazsın onlar miras diye onu da yer. Verin başka birine. Bu nasıl bir iş ya? Nasıl bir dünyaya taşıyacak? Devir paranızı bile ayırın. Çocuklar onu da yaptırmaz. Böyle işler. Dedi ki ben dedi cennetteyse ağlamayayım, cehennemdeyse yaşadığım sürece ağlayayım. Çünkü en büyük mesele ne? Şimdi benim çocuğum nerede, cennette mi, cehennemde mi, ahirete inananın derdi bu. Yoksa şu filmi kaçırdı, bu maçı kaçırdı, vah vah evlenemedi, çocuğunu göremedi. Ya bırak Allah aşkına. Mesele ne? Mesele ahiret. Peşinden sen de gidiyorsun yani, sen kazık mı çaktın? Bu sefer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''İnneha leyset bi cennetin ve lakinneha cinan ve innemneke hârize fil gürdeusil <gülüyor> ala. Dedi hanım dedi, ya ümme Harise, ey Harise'nin anası, sen ne cennetten bahsediyorsun dedi. Kadın da şok olacak. Olur mu dedi, çok cennetler, çok, o bir cennet yeter mi ona dedi. Senin oğlun dedi, Firdevs'in en üstüne çıktı. Firdevs-i âlâdadır. Kadın da başladı gülme. bekin bekin leke ya Harise. Ne mutlu sana, ne mutlu sana'yı haris ediyor, gülerek gidiyor. Oğlu şehit olmuş, gülerek gidiyor. E tabi, çocuğunun cennette olduğunu benim rüyamla değil, Resulullah'ın beyanıyla öğrenirsen, sen de gülersin. Ama öyle. ben rüya gördüm, o zurat gördü. Onlarda ne var? Kocaman bir soru işareti peşine de ünlem. Altına da nokta. Düzüm yok. Şimdi ben göreceğim, senin anan cennetteymiş, çok sevinme yani. Benim gördüğüm rüyaya göre. Bu işler amel edilmez. Ama rüyalarda da mübeşşirat vardır, müjdeciler vardır, hak rüyalar vardır. Şerata sünnete uyan rüyalar alınır. Efendimiz öyle buyururdu. Şerata sünnete uyan rüyaları alırız. Ama rüya ile din sabit olmaz yani. Helal haram meseleci rüyada gördüm şu helal. Böyle bir şey olmaz yani. Ve rüyada gördüm şu adam cennette böyle bir garanti. E, İslamiyete göre veremeyiz kimse hakkında. Ama müjde olarak insan, çünkü rüya tabirnamesinde ne geçer? Ulema buyuruyorlar ki, bir ölüyü ne halde görürse o hal üzeridir. Üzgünse üzgündür, güleçse yüzü güleçtir. Yani demek ahirette sıkıntılıysa da rüyada gördüğün halde o sana yansıtılıyor. Sıkıntılıysa da ona göre hareket etmek lazım. Demek ya istiğfar edecek onun için, ya sadaka verilecek. Müslümansa ölen. ya Zaten Müslüman değilse ona yapacak bir şey var mı? Geçen gün bir kardeşimizin babası öldü. Kardeşimiz Müslüman, eski cemaatten. E babası Hristiyan. E geldi dedi ne yapalım? E ne, ne yapacaksın? E tabii ki adamı ortada bırakamazsın, bu senin baban. Ama İslam'a göre de yıkama mıkama olmaz çünkü Müslüman değil. Artık kendi e, dininin e, merasimine göre ne yapıyorlarsa yaparlar. Diğer akraba vesaire. E sen ama ne yapamazsın? Tabii ki ayinine, kilise, ayin, dua, şirk merasimlerine katılamazsın. Çünkü onlar Allah'a, İsa'yı Allah'ın oğlu diyor sen orada bulunamazsın ki. Orada bulundun mu şirk şey olur. Değil mi? Ne yapsın bu çocuk şimdi? Ya şey, bu dua dua yapamaz. Kafir olarak ölene dua yapılır mı? Yapılmaz. Sadaka verilir mi sevabına? Verilmez. İstiğfar edilir mi günahların hafı için? Vah vah vah vah! Dert neymiş? İmansız ölmekmiş. Arkadan da kurtarmak mümkün değil yani. Onun için siz öyle bakmayın öyle cahil cahil insanlar. Geçen de bir tanesi. Geçen dediğim ben öyle 15-20 seneye de geçen derim de. Giderken şuradan, e, ok meydanının tepesinden, gavur maşatlığına rastlamış. Oradan da geçerken efendim, ya dedi, içimden geçti dedi, bir mezarlığa gireyim. Ya Müslüman mezarlığı mı bulamadın? Neyse, bu Müslüman, Müslüman bu. Öyle babası falan da yok orada. Bu da girmiş, öyle dolaş, dolaştım diyor falan. Bir de içimden geldi, bir de Fatih'e okudum dedi. Ya yapma be kardeşim, innellaha le'anel kafirine ve Allah kafirlere lanet etti derken ayetinde sen Allah'tan rahmet istersen Allah sana demez mi ki hiç mi Kur'an okumadın ya ben sana ne bildiriyorum sen ne yapıyorsun şimdi yaşayan kafirlere dua caiz nasıl dua deriz Allah onları hidayet etsin Allah onları ıslah etsin Allah onlara iman nasip etsin Allah onları İslam'a döndürsün ben bütün kafirlerin Müslüman olması için vallahi dua ediyorum çünkü adamın Yahudi ölmesi Hristiyan ölmesinden bana bir kar Yok. Cennete fazla adam girer de bizim yerimiz daralır diye bir endişe. Yok. Allah'ın mülkü geniştir. Bizim de cennete gireceğimiz kesin değildir. Çünkü bizim de nasıl öleceğimiz kesin değildir. Biz acırsak Allah da bize acısın. Ama e tabi kafir öldüğü kesinse ona da Fatiha okumanın da e, bir faydası olmadığı gibi zararı da olur. Çünkü adamın biri kafirin birine devamlı Kur'an hediye gönderiyormuş. O da onun rüyasına girdi. Dedi ki ya gönderme bana dedi Kur'an ya. O da diyor niye? E niye dedi? Ben dedi inanmıyorsun Kur'an'a. Sen niye bana Kur'an hediye gönderiyorsun? Sen sev e sevabını bu azabımızı artırıyorlar dedi. Bari kendi azabımız yetsin bir de sen de körükleme dedi azabı dedi. Çünkü velaye ziduz zalimina illa Kur'an inananlara. Menunzul Kur'an ma ve şifa ve rahmetul lil mu'minin. İnananlar için şifa ve rahmet olan ayetleri indiriyoruz. وَلَا اَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ Kafirler için bu ayetler hiçbir şeylerini artırmaz illa hasara, ancak zarar ziyanlarını artırır. Bu ayettir. O halde, mesele ne? Mesele, nasıl öldüğün, efendim, nerede olduğun, nerenin malısın, cennetlik misin, cehennemlik misin? İmanlı kurtardın, cehennemde bile olsan kurtarma var mı? Var. İmanlı ölenin sonu cennet. O zaman ne yaparsın? adama dua yapmanda, sadaka vermende, istiğfar etmende ona sevap gider mi? Gider. Fayda var. Ama kafir öldüğüze ona fayda var mı? Fayda yok. İstigfar da edemesin. Ya Rabbi afet onu da diyemesin. Allah Teala nehyetti. Peygamberin makam elinde beyyülidin amin. Enestagfiru lil müşrikine ولو Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcalarından en yakınlarından müşrik ölenler, yaşayanlar hakkında ne buyurdu? Ne benim peygamberimin, ne de inananların en yakın akrabaları da olsa onların günahlarının affı için istiğfar etmeleri caiz değildir Allah buyuruyor. Kur'an'da bu ya, Tevbe suresi. E ben sana nasıl caizlerim şimdi? Seni mi kandıracağım yani? Ayet diyor yasak. Bir de iman tehlikesi var. Kafirin arkasından Fatiha okumak, istiğfar etmek falan iman tehlikesi var. Onun için şu imanı güzel anlayalım. Nasıl doğru dürüst Müslüman oluruz? İmanımızı neyle kurtarırız? Bu eli sünnet itikadını sağlamlaştırıp günahlardan da mümkün mertebe sakınmak, beşeriyet muktezası, düşme kalkma olduğu zaman da tevbe ve istiğfar ile hemen kirlendikten sonra sabunla temizlemek ve bu şekilde mümkün mertebe az günahla Mevla'nın huzuruna çıkmaya çalışmak, hasenat tarafını, sevap tarafını mizanda ağır bastırmak, en azından bir iki bile fazlası olsa günah tarafından فَوْلَاكُمُ الْمُفْلِحُونَ Felaha erenler zümretine dahil olmak inşallah için çalışacağız. Bugün bütün gayretimiz bunadır. Bütün mesaimiz bu yöndedir. Bütün saatlerimiz, vakitlerimiz bu noktada geçmelidir. Çünkü bu bir keredir, öldüğün anda bu fırsat bitmiştir yani. Bunun hiç çaresi yok. İşte aynı Harise Hazretleri hakkındaki radıyallahu anh, bir vaati Hazreti Hz. Muaz'dan başladım meseleye. Hz. Muaz'dan anlattığımda, Rasulullah Efendimiz'in yanına girdiği zaman o yaslanmıştı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ne sormuştu? Ya Muaz nasıl sabahladın? ona ne cevap vermişti? Asbahtu billahi mü'mine. Mü'min olarak sabahladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurmuştu ona? İnneli kulli kavlin muslaqan. Fema mustaquma tekul. Her sözü doğrulayan bir alamet var. Peki senin sözünü doğrulayan delilin bakalım? Müminim diyorsun. Hazreti Muazza da aynısını yapmıştı. Hazreti Muazza cevabında radı yallahan. Sözleri önemli de onu düşün. Ne diyor? İni ma amseyt ma asbah tu sabahan illa zanentu anni la amse. İni ma amseytu masan illa zanentu anni la asbah. İni ma kuttuot kuttu illa zannettü anni la utbiğu Bu Hz. Hazım sözleri. Misafirimiz de var, Seyitlerden. Onun için Arapça biraz fazla okuyorum. O da hoşuna gitsin diye. Değil mi? Siz de Arapça bilseydiniz daha kolay olurdu işimiz. Peki, ben diyor akşama çıktığım zaman. Hiç sabahlayacağımı düşünmedim. Mutlaka ölebilirim diye Hiçbir sabaha kalkmadım ki ben bu akşama çıkarım diye düşüneyim. Mutlaka ölmek düşündüm. Diyor. Ölümü düşündüm. Bizim durumumuz ne ya? Bizdeki bu geciktirme, geciktirme, geciktirme, tevbe atileri, kazaları atileri, borçları atileri, onları atileri, bunlar atileri. Dersleri atileri. Bu kadar bilmediğimiz konu var okuyalım öğrenelim atileri. Tatilde okurum, bir daha okurum. Ya o el üstünet itikadını bile doğru dürüst bir okuyup da şöyle amen tü deyip de yattığımız yok ya. Böyle şimdi olur mu? Ben diyor, akşamı sabahı bırak, sabahtan akşama çok saat var. Ben bir adım attığım zaman mutlaka ne düşündüm? İkinci adını, adımı peşine atamayacağım. Ölürüm. Ya bir adım atıyorsun ikinci de ölümü o arada düşünüyor. Sahabeyi görüyor musun? Bu şekilde düşünen insan namaz kaçırır mı? Haram yapar mı? Günah yapar mı? Devamlı ölüm ölüm ölüm. E ölümü çok düşünmek lazım tabii. O zaman tevbesiz durur mu? Yani bu insan tevbesiz durur mu? Hadi bir günah yaptı. E tevbesiz duramaz ki bu. Hemen ölümü düşünüyor. Onun için Hazreti Muaz'ın da bu cevapları ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beğendi. O da yine işte cennet ehlinin sevaplarını görüyor gibiyim, cehennem ehlinin azaplarını görüyor gibiyim. Yani ahirete yakînen iman ve bilâhiretuhum yûqinûn Onlar ahirete gözleriyle görür gibi inanırlar. Hz. Ali Efendimiz'in levkuşifel hatâ mezdettü yakînâ Benim gözümden diyor peçeyi kaldırsalar şimdi cenneti cehennemi önümde görsem imanım zerre kadar artmaz. Niye artmaz? Çünkü pay kalmamış. O kadar artmış ki İmanım o dereceye gelmiş ki gözle görmekler uzaktan duymak arasında gaybi imanla yani iman görerek iman arasında bir fark kalmamış diyor. Onun için sen perdeyi kaldırsan da Rabbim diyor bana göstersen benim yakınım artmaz. Çünkü neden? Artma payı yok. Ama bizim öyle mi? Bizim durumumuz ne? Biz ahiretten bir ufak bir şey görecek biz ne oluruz? Cenneti görsek nasıl cenneti kazanmak için Kaydet ederiz. Biz ateşten bir zerre, bir nebze görecek Cehennemin hallerinden o ateşinden, o azabından bir ufak bir şey görecek. Bizim keyfimiz mi kalır? Bizim sevincimiz mi kalır? Cehennemin bekçisi ne adı? Malik. Allah göstermesin onu bize. Allah Rıdvan'ı göstersin. Rıdvan'ı bizden razı etsin. Cennetin bekçisi o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı. Selam verdi, bütün melekler Efendimiz'e tebessüm ediyor, seviniyor, ferahlanıyor. Malik hiç ne yapmadı? Hiç gülmedi. Selamını aldı, merhaba dedi. Bir şey yok. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hz. Cibril'e sordu. Mali era maliken abişa Niye bu malik dedi, herkes bana iltifat etti, ben misafirim miras gecesi. Bu dedi, çok suratı asık gördüm. Ya. Hazreti Cibril ne dedi ona? ''İnnehu lem yabhak münzuhulüqatinnâ'' <gülüyor> ''Velâllâhike lâllâhike eylek'' Cehennem yaratıldığından beri Malik bir kere gülmemiştir. Zaten bir kere gülseydi o da sana gülerdi. E şimdi cehennemin bekçisi cehennem gürül gürül tutuşuyor. O gülebilir mi yani? Oraya insanlar girecek. Kendi girecek değil. Oraya girecek insanlar, etten kemikten insanlar yanacak orada yani. Bu bitmeyecek bir azap, sonsuz bir azap ya. Bu kolay bir şey değil, ateş yakar. İnsan içine işler, derisi üç günlük deri kalın deri veriliyor ya, üç günde gidersin derin içinde. Azu dişi uhud dağı kadar büyütülüyor. İnadır selkafir uhud. hadisinde ne okudun bu Perşembe? Dersinde neler okudun? Kafirin iki omuzu üç günlük yol kadar büyütülüyor, atlı giden koştuğu. Ma benim benki Bu neden azabı bitmesin diye. Bu kadar büyük azaplar bu insan için, insan oturmuş burada, ha, ha ha ha gülüyor. Namaz geçti bir şey yok, helal haram bir şey yok, Rabbim beni yarattı ne soracak, bir hazırlık yok. Bu olacak iş midir? Ölüm geliyor, hazırlığın var mıdır? Yok, henüz düşünmüyorum. Yahu sana dediler mi ki kırktan aşağı ölüm yok, altmıştan aşağı ölüm yok diye bir karar mı var? Şu ani ölümler, şu gençlerin ölümleri, hatta çocukların ölümleri, tabii çocuk ölene zarar yok. Ama verdikten sonra de tabii sıkıntı var, sual var. Hesap var. Onun için işi geciktirmeden çareye bakalım. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri reçete yazdı burada. Mektubat, mektup. Ne demek mektubat? Reçete. Ne reçetesi yazdı? İki derstir takip ediyorsunuz. Bu mektup iki derstir başladık. Ne buyurdu? Biz diyor ömrümüzü günahlara harcadık. Tevazu gösteriyor tabii. Onun tevbeden bahsedeceğiz. Tevbeden bahsetti. Ve ne buyurdu? Günahlar iki kısımdır. Şimdi bizim en büyük sorunumuz ne? Yani ölsek başımıza ne sorun açar? Günahlar sorun açar. İmansızlık şu anda söz konusu değil. Elhamdülillah. Mümin olarak akşamladık mı? Emseyna billahi müminin. Allah'a inanan müminler olarak akşama ulaştık elhamdülillah elhamdülillah Hakk'a da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hanefi Maturidi mezhebinde Hakk'a da diyebiliriz. Yani ne demek? Hakiki manada mümin. Tabii evliya gibi kamil mümin demek değil ama imanımızda bir noksanlık var mı? Yani inancımızda bir eksiklik var mı? Yani İslam'ın şurasına inanırım şurasına inanmam. Kur'an'ın bu ayetini alırım, bu ayetini atarım. Var mı böyle bir sakatlık, maraz bizde? O zaman Hakk'a diyebiliriz biz. Hakk'a müminler olarak bu akşama da çıktık. Rabbim böyle ölmeyi nasip eyleye. Amin. Peki. Şimdi günahlar kaç kısım? İki kısım. Biz şimdi görsek imandan inşallah sıkıntımız olmaz. Allah imanımızı bağışlar inşallah. Öyle dua ediyoruz, öyle üstü zannediyoruz. Rabbim imanımızı almasın. Bunun için de çok gayret etmek lazım. Dualarım kitabı var bizim, tabii yeni dinleyenler var, dünya her yerinden şimdi dinleyen var, yeni yeni, beni hiç görmemişler var, sırf sesten dinleyenler var, ben kimim tanımayanlar var, hiç beni tanıması tanımaması da imanın şartı değil, bizim için mühim olan sözlerimizden istifade etmeleridir. Evet, Dualarım kitabımız var, bu kitapta alfabetik fiilist var sonunda, orada kitabın ne var? İman kurtarma duaları var, iman kurtarma duaları var. Şimdi ben bunu bir tane değil, şehidallahu var, başka dualar var, sabahın sünnetiyle farzı arasında okunacak, şunu okursa diyor Hakim Timbiye Hazretleri, o duaların kitabından mesele bakabilirsiniz. Filistinden bakabilirsiniz. İmanınızı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz değil, yapmalısınız. Çünkü iman kurtarma meselesi riske atılacak, tehlikeye bırakılacak bir iş değil. Amele benzemez onun. Onun için iman kurtarmak için ne müjde duyuyorsanız onu yapın. Akşam namazından sonra evvabinden evvel, sünnetten sonra iki rekat hıfz-ı iman, iman kurtarma namazı var. Şimdi yeni gördüğüm bir rivayette tabii, eski rivayetle de amel etseniz olur ama. iki rekatta altışar kuruyor Allah, bir felak bir nas. Her iki rekatta mesela, öyle kılınıyor. Veya felak nas, öbüründe de felak nas. Bu şekil rivayetler var, bunlarla bir amel etseniz. Efendi Hazretleri buyururdu, Hadi Şerif gelen rivayetlerden birini amel etseniz yeter illa. hepsini amel etmeniz şart değil. O hususta yani. Bu namazlardan birini kılarsın. Ondan sonra Allahumme sen dildiği biliy var. Vehfazhu alayhi fi ve Ya Rabbi in imanla ya şati imanla öldür imanla diril. İmanı muhafaza et. Türkçede olsa hani ne yapalım Arapça şimdi kafanızda yoksa dualar yaparsınız. Çünkü namaz dışında Türkçe caizdir. İman böyle bir şey. İnşallah iman sorunumuz olmayınca geriye ne sorunumuz kalır? Günahlar. Günahlar kaç kısma ayrılır? İki kısma ayrılır. Geçen derste ne okulu? Günahlar Allah'ın hakkıyla alakadar ise, kul haklarıyla alakası yoksa. Adam çalgı dinlemiş. Bu kul hakkı değil. Allah'a karşı bir terbiyesizlik yapmış. Şarkı türkü, zurna, bilmem. İçki içmiş. Bu... Eğer gidip de sarhoş olup milletin kafasına vurduysa o başka, o kafasına vurmak ayrı bir şey. O hak başka, o kul hakkı. Ama sadece içki içmiş, sarhoş olmuş bu Allah hakkı. Haram işlemiş. Efendim Kur'an'ı abdestsiz tutmuş. Veya eli sünnet dışı bir bid'ate inanmış. Şu anda bu bid'atlere inanma meselesi çok yoğun bir şekilde başımızda. Çünkü hocalardan çoğu bir daha tehli olmuş. Yani reformist olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe zamanında olmayan görüşler ortaya atmakta yarışır olmuş. Ben daha ileri atacağım. Öbürü ben daha atmasyon yapacağım. Yani İslam'da dinde olmayan bir şeyi ben önce uydurdum. Sen önce mi uydurdun? Yarış var. Çünkü bizim millette de bu işte meraklılık var. Bak görüyor musun bu adam ne buluş yaptı falan. Halbuki cehenneme girmenin yolu bir kolaylık buluşu yaptı yani. İslam'dan eli i sünnetten çıkmakla İslam'dan da çıkmanın yolunu buldu. Bu çünkü ehl sünnetten çıktım. Bu son nefeste iman tehlike çok. Bid'at itikadı. Bunların Uyarıyoruz sizi. Derslerimizi dinleyenler internette Cübbel Ahmet Hoca Nuktatifi internette çoğu sohbetler var. O sohbetlerde isimlerini de veriyoruz, vasıflarını da veriyoruz bidat itikatları. Kadere inanmamak, işte efendim Allah muhafaza, İsa'nın ineceğine inanmamak, ondan sonra kıyamet alametlerini inkar etmek, hadisleri inkar etmek bunlar bidat itikatlarıdır. Bunlarda tabii insanın itikadı kendi beynindedir. Eğer insanlara zarar vermiyorsa, insanlara e, kötü açlama yapmıyorsa, kötü sunumlar yapmıyorsa kendi kendine böyle bir yanlış inanca bağlanmışsa o Allah hakkıdır. Allah'a karşı yanlıştır. Ama tabii ki bir adam da kalkıp yanlış inandığı şeyi bütün millete inandırmak için konferans veriyorsa, kitap yazıyorsa, arkadaşlar kadere inanmayın. Kadere inanmak şart değil. Alın yazısı diye bir şey yok. Bu fazla gibi kitaplar yazıyor ve bunda bütün millet okuyup zehirleniyorsa kul hakkına girer. Çünkü adam onu inandı ona. Ama o adam da avanak olmamalıydı. O da sopayı yer. O da niye sopayı e ben bu adamı hoca zannettim de kitabına inandım dese Allah Teala kabul eder mi? Etmez. Niye etmez? E sen sadece bunun kitabını mı gördün? Ortalıkta kitap doluydu. Bu adama falan hocalar cevap yazdı. Onları niye okumadın? Sen bu acaba niye demedin? Bunu niye incelemedin? Beygine niye istemedin? Hüccet niye aramadın? Delil niye sormadın? Allah da onu onu sorar. Çünkü neden? Sen bir araba alacağın zaman kırk yerden fiyat alıyorsun. Bir cep telefonu alacağın zaman kırk dükkana soruyorsun. Karpuz alacaksan bile üç beş tezgah geziyorsun bir hıyar almak için. E sen efendim önüne gelene niye inandın? E ağzı çok laf yapıyordu, bal akıyordu. Çok da edebiyatlıydı, çok da kibardı. Bir de Cübbeli Ahmet vardı, o da bir şeyler anlatıyordu ama o çok kabaydı. Ben de kabalıktan kaçtım, kibara bağlandım. Bu kibarlıktan da şimdi annemi boyladım. Diyecek yani, Allah bunu kabul eder mi? Adam sana dedi ki kadere inan, öbürü dedi inanma. Bu inan diyen... Biraz sert konuştu, inanma diyen yumuşak konuştu, sen de bu ateş pamuk gibi dedin, cehenneme yaslandın. Kadere inanmadan olur mu ya? Cehenneme gidersin. Canım. Adam kadere fazla alıp diyor. Kim bu hoca? Merak ediyor musunuz? Arif dergisinde yazıyorum. Arif dergisine bakın orada adıyla, soyadıyla hepsini yazıyorum. Adam neler ediyor? He? E sen bunlar e bana ne ya? Ben, benim işim değil. E senin kızın buna gidiyor, bunu dinliyor. E ne yapayım canım, herkes istediğini dinler. Ya ben de diyorum herkes istediğini dinler ama onu dinletiyorsun, bunu da dinleme imkanı niye vermiyorsun? Ya... Hakka kulaksız, batıla, her tarafı kulak olmuş. Böyle şey olur mu? O zaman iki tarafı da dinle bakalım. Kim doğru konuşuyor bak. Allah sana bu kafayı niye verdi? Ha, dünya işlerinde kılıkık yan, ahiret işlerine gel, değil mi? Efendim ben bunu beğendim. Neyini beğeniyorsun? Ben bu adamın tipini beğendim, karizmasını beğendim, gömleğini beğendim. Aa, bu millet zaten tipini beğeni brey bile veriyorlar. Bu adam çok yakışıklı diyor, birkaç nokta fazla alıyor yani. Bazı yakışıklı liderler bir iki puan fazla alıyor. Bir acayip bir durum yani. Adamın itikatı ne? Adamın ameli ne? Adamın anlattığı ne? Adamın yolu ne? Adamın davet ettiği yol ne? Hiç bunu sporan var. Allah Allah. Eskiden yine şeye aldanırlardı, size yeşil anahtar dağıtacağım, şunu dağıtacağım, bunları, şimdi o da kalmadı, dağıtan madan da yok. Şimdi o şöyle bu böyle karalama kampanyası, bu sefer daha iyi konuşana. bu daha iyi konuştu. Hangisi doğru konuştu? <gülüyor> Onu da sorayım yani, acayip bir şey. Allah'a kaldı işlerimiz ya. İnsan bu kadar aklını kiraya verir mi? Bu iman meselesi. Bu karbuz hıyar meselesi değil ki. Bu iman meselesi. Adam diyor kader fazlalıktır. Sen buna inanırsan kafir olursun. E senin kafir olacağın bir konuda biz seni kibar mı olacağız? Kardeşim aman demeyeceğiz mi? Şimdi adam yanıyor, yangın çıkmış, dalmış adam içeri karısını, çocuğunu kurtarma. Dün öyle bir adam haberlerde, Allah rahmet etsin. İki çocuğunu aldı attı toprağa, onları kurtardı. Karısını kurtarayım derken ikisi de yandı mesela. Tabii ki imanlı olduğu zaman da bu şehittir. El hariku şehidun vel hariku şehidun. Boğulan şehittir, yanan şehittir. E, Müslüman, e, Türk milleti Müslümandır genel manada biz er özel fikrini bilemeyiz ama Türk milleti Müslüman bir millettir yani. E haberlerde duyuyorsun adam Müslüman. Tabii ki adı Ahmet Mehmet Hasan şey Müslüman ismi var et tamam. Biz şimdi onun neye inanıyor, nasıl yanıyor müfettiş miyiz ya? E adam şimdi orada ne yaptı? Çocuklarını attı duvardan aşağı. Çocuklar kurtuldu. Allah Allah. Burunları kanamadı. Toprağa attı onları. Girdi Hanım'ın da kurtarma, ikisi de yandı. Yangında ölen şehittir. E şimdi, birisi de gelecek onları kurtarma. Efendim, kibarlık yapabilir misin orada? Hadi, hadi, hadi, tut, tut. Çek efendim, ayağından, tıp başından, neresini kurtarsan adamı atacaksın dışarı. Adam kaldırdı, uykuda uykudaki çocuğunu attı sokağa. Niye? E yangın var. Şimdi o çocuk ona da ki Baba ne kaba adamsın ya, biraz kibar ol. Ya yanıyoruz. E sen atla aşağıda, ananı kurtaracağım. E şimdi biz bu zamana gelmişiz. hacim hocayım diyenler milletin dinini imanını bozmaya başladı. Biz bas bas bağırıyoruz, yangın var. Bir de balta vuranlar içimizden, sakallı cübbeli şalva. Onlar da dinlemeyin, dinlemeyin, dinlemeyin. Kaset dinlemeyin, internet dinlemeyin, dergi okumayın, şunu yapmayın. Kafanızı kumun içine sokun. Onlar da o kafada. Allah onların da kafasını kumdan çıkarsın, ıslah etsin. Bir de onlarla uğraşıyoruz. İçeriyle ayrı uğraş, dışarı ile uğraş, cephe, cephe, cephe, cephe. Ben neyim ya? Çanakkale'yi mu fethedeceğiz. <gülüyor> Kardeşim, aklını başına kullan. İ al, topla, imanını kurtar. Ben iman kurtarma mücadelesi veriyorum bu millet adına. Ben sana eli Sünnet'te kalman için bunu söylüyorum. Kibarlıkla, kabalıkla bu iş mesele ölçülmez. Burada yangın varsa, kibarlık aranmaz. Sen kaderi inkar ettiriliyorsan, ben acil, sana bir şey anlatacağım, ona bir şey anlatacağım, çünkü konular çok. Ben bu kadar batıl konuya cevap vermek için gece gündüz uyumayacağım, kitap yazacağım, sohbet yapacağım, konferans vereceğim, oraya gideceğim, buraya geleceğim, şekerim 450-500'de gezeceğim, tansiyonum 5 55 buçuk ya. Kan başıma gelmiyor, o kadar tansiyonum düşük. E ben bu vaziyette bir çabalıyorum yani. Sen de oradan, o mu kibar, bu mu kaba, e git ikimizi de tahlile götür, kim hastaysa işte. E ben hasta çıkarım onun için beni idare edeceğim yani. Ne şimdi bu adam hasta diyecek Ama dediğim doğru. Sinirliliğin varsa mazur görür. Ama ben yangın varken de kibar olursam iki kişi orada yanarken buna kibar davranayım derken öbürü yanacak yani. Acele etmek lazımdır. Allah rızası için hepiniz bu hizmete katkıda bulunun. Bu tebliğ üzerinize emanettir. Bu emaneti her tarafa duyurun, Ehl-i Sünnet dışı yanlış inançlar açlanmaya çalışılan şu ortamda Şia bir taraftan, Vahabiler bir taraftan, Selefi'ye geçinenler bir taraftan Ondan sonra, Efendime sana söyleyeyim, Bidatçiler, Reformistler Tarikat düşmanları, İslam düşmanları, Şerah düşmanları, Kur'an düşman, İçten dıştan milleti bu şekilde karıştırmaya çalışıyor Sahte peygamberler çıkmış Sahte mehdiler çıkmış Adam ben Mehdi'yim diye yırtınıyor. E yani ortalık duman, duman, sisli, puslu. E burada benden kibarlık bekleyen de yani biraz avanaktır yani. Çünkü bu noktada kibarlığa fırsat kalmadı. Saldırı çok cepheden geliyor. Oradan kurtarıyoruz adamı, baktık buradan gitti ya. E ne yapacağız? Şimdi Allah'ın hakkına taalluk eden bir inanç, fikir, yanlış bozukluk varsa e bunun tabii... Tehdidi iman edersin. İmanını tazelersin. Pişman olursun. İstihbar edersin. Özür dilersin Allah'a. Bu Allah ile aranda bu düzelir. Ama millete bu yanlışlığı aşladıysan ne olacak? Kul hakkına girdi. O zaman ne etmez? Kendi kendine estağfurullah demen etmez. Sen hocasın. Vaaz yaptın veya kitapta yazdın. Ne dedin millete? Abdestsiz Kur'an'a tutulur dedin. Ne dedin millete? Millete de başladı abdestsiz tutma. Veyahut da ne dedin millete? Kader tartışmalıdır, inen maal yok dedin. Efendim, daha ne haramlar, ne yalanlar dedin şu ayette Efendim buyurulan hüküm İslam'da yok dedin. Kur'an'da olan şeye İslam'da yok diyor. Böyle şeyler yaptın. Eşini millet bunu okudu, zehirlendi. Şimdi, ondan sonra da sen dedin Ya ben çok yanlışlar yaptım, ölümüne beş dakika kala tövbe ettin. Ne olacak şimdi? Allah Teala buyuruyor ki, eğer senin zararın ise millete bulaştıysa Tevbe etmen şart İllellezîne teabû edecekler Benimle aralarında Ve asfahû Yaptıkları yanlışı düzeltecekler Kırdığı çanağı Toparlayacak Ve beyyenû Bir şart daha geldi Ben yanlış fetva verdim deyip Açıklayacaklar İşte Köşe yazarı kastede Efendim milyonlarca Müslümanın okuduğu en Tırajlı İslami yayında Muhammedun Resulullah şart değil Amentüde de ittifakımız var yazdığı zaman ben ona ne derim? Aynı köşede, aynı puntolarla ben yanlış yaptım beyan ediyorum şimdi bu yanlışımı Muhammedun Resulullah şarttır Muhammedun Resulullah'a inanmayan, İslam'a girmeyen Kur'an'a uymayan kafirdir cennete giremez demesi lazım demedi kendi kendine tövbe etti olmaz diyor Allah. Çünkü senin diyor zararın ne oldu? Bulaşıcı oldu. Yazdın, millet okudu. Okuyandan öyle düşünen oldu, inanan oldu, sana aldanan oldu. Şimdi sana şart ilave geldi. Niye? Tevbe yetmez. İslah, tebyin. Ve aslihu düzelt bu yanlışı ve beyenu aynı yerde, aynı puntolarla yanlışını beyan et. Ha. Tefsir yazdın, doldurdun orayı yanlış fetvalar. Yeniden düzgününü yaz. Teksibet işte doğrusu bunlardır. Böyle yapmadın mı senin tevben kabul değil. Şimdi çünkü senin kul hakları da girdi, senin yüzünden adam cehenneme girdi. Şimdi o adam senin yüzünden cehenneme girdiği için sen saptırıcı oldun, mudil. Bir dal var, bir mudil var. Dal kendi sapıtmış, mudil başkasını saptıranlara deniyor. Şimdi dal oldun mu kendin dalalettesin, Allah ile aranda cehennemdesin. Mudil oldun mu başkasını saptırdın, başkasını saptırdığın zaman ne oluyor? Onun günahının bir misli de sana yükleniyor. Peki onun günahının bir misli niye diyorum? Onun günahı sana yüklenir demiyorum. Çünkü onun günahı onun üstünde kalır. Onun günahının bir misli sana yüklenir. Çünkü onun günahı kendine ait. Niye? E ben falan hocanın kitabında okudum, kader e inanmak lazım demiş, ben de inanmadım. Dese mazur olmaz. Niye mazur olmaz? Sen niye araştırmadın? Derler ona. Senin canın ekşiliği istiyordu, turşulu istiyordu. Sen de buna hemen kapıldın. Bunun aksine konuşanlar yok muydu? Vardı. Niye onları incelemedin? Delillerini niye sormadın? Ha! Demek ki o adam sapıttıysa kendi günahını çeker. Ama bu saptırdığı için bu bir de kendi sapıklığı bir de onun saptırma suçu iki misli çeker. Kur'an böyle söylüyor. <gülüyor> kendi ağır yüklerini taşıyacaklar. Kendi ağır yükleriyle beraber saptırdıkları insanların ağır yüklerini de taşıyacaklar. Kur'an Nahl Suresi olacak. وَلَيُسْأَلُنَّ اَوْمَ kıyameti. Kıyamet gününde bu uydurduklarından Allah adına, din adına bu yanlış fetva ve itikat bozucu müfsit yayınlarından bu hurafe bit'at reformlarından mutlaka sorulacaklar. Mutlaka. Ya. Şimdi ne dedik? Eğer senin terk ettiğin farz ise farzların nesi lazım? Kazası lazım. Namaz ise kazası lazım. Oruç ise kazası lazım. Zekat ise, Geçen anlattım bayağı. Bunlar bitti. Bugün yeni şeyler konuşmak lazım. Ve inkanetil muafite taalluk bi Peki günahlar neyse kul haklarıyla alakalılar ise. Kul hakları, kul hakları meselesinde tabii burada şimdi buna misal vermiyor. Allah haklarına bazı misaller verdi. Kul hakları nedir? Hırsızlık yaptın adamın parasını, malını çaldın. Bu nedir? Kul hakkıdır. Adama tokat attın. Bu nedir? Kul hakkıdır. Adamı öldürdün, kul hakkıdır. Ondan sonra. Peki, adamın bahçesinden efendim e, izinsiz tavuğunu aldın, efendim e, ekinini aldın, topladın, lahanaları gitti. Ne olacak şimdi? Ya adam ekmiş onu. Orası sebildiği ki, yol üstü değil ki, adamın bahçesi. Kuş şeyi, horoz atlamış bunun bahçesine, horoz mu tavuk mu neyse. hangisi uçar? Horoz mu <gülüyor> Atlamış bunun başına, bu aldı kesti yiyor. Ya bu senin mi? E karşıki komşunun Allah'ın kuşu dedi. Uçtu bizim bahçeye ne yapalım? Ulan her uçan Allah'ın kuşu olur mu? Peki, bu kul hakkına girdi mi? Girdi. Evet. Peki zina yaptı. Eğer ki iki taraf karşılıklı rıza ile zina yaptıysa, o zaman ikisi de Allah hakkından sorumlu. Ama zorla efendim tecavüz ettiyse bu şimdi hem Allah hakkından sorumlu hem de ne oldu şimdi? Zorla tecavüz ettiği için büyük bir kul hakkı başına açıldı. İşte kul hakkları böyle şeyler. Adamdan borç aldı, ödemedi kul hakkı. Adam ona bir malını emanet verdi, o da ondan sonra emanete hainlik etti. Çalındı dedi, halbuki sattı arabayı yedi. o efendim gitti kullandı, adam dedi bu sana emanet dedi. Beklesin burada koy garaca dedi. O da gitti onu kullandı. Kullanırken vurdu şey duvara. Arabanın ya, farını yamulttu. 300-500 milyon masraf. E bana ne kardeşim dedi. E kardeşim bu sana emanet sana bin demedik ki. Bin diye izin aldıysan ben kendi ihtiyaçlarım için arasıra binebilir miyim dediğin zaman o da binebilirsin derse tamam. Ama hiç böyle bir konu yok. Sen onu kullanırken vurdun. E kul hakkı. He? Başkasına diye para verdiler ki ona ver. Vermedi ona. Adamın da haberi yok sormadı buna, öbürü de güvendi, aramadı arkasını. Kul hakkı, çalıştığın müessese, kaç saat çalışacaksın? Sekiz saat, diyelim çalışıyorsun. Namazlara gidiyorsun, e, namazlara izin veriyor, e, tamam, vermese de o işten çıkacaksın. Farz namazlara izin verilmeyen müessesede kalmak haramdır ve o rızık haramdır. Çünkü farz namazdır, farz namaz imandan sonra gelir. Her rizku halallah, Allah orada da yaratır, burada da yedirir. Böyle bir şey yok. Ama sünnetlere izin vermiyorsa, orada patronun hakkına tealluk eder, İslamiyet sana sünnetleri de kıl demez. Farzlara mecbursun. Ama sünnetlere de izin veriyor, kılarsın. Ama adam nasıl olsa sünnete farza izin verdi diye, sen de teravih kılıyorsun maşallah. Öğlenin ilk sünneti dört dekat, ondan sonra yarım cüzle beraber kılıyorsun yani. Hafızı kelam ya. Ondan sonra arkasından da dörtle kat. Ondan sonra ne oldu? Öğlen namazı bir saat. Oldu mu bu şimdi? Kul hakkı. Bir de tespihlerini çekiyor. Bir de rabıta yap 15 dakika. Çok güzel. Oho. Ya öyle böyle patrona kazık atılır mı ya? İşçisin sen ya. Adam sana saat vermiş. Para veriyor ya. Haram. Haram. Lanet alırsın. Farzların dışında bir şey yapamazsın. Allah hakkı geldi mi kul hakkı devreden çıkar. Allah hakkı sadece farzlarda, vaciplerdedir. Tabii. Kul hakkı. Kul hakkını konuşmakla kul hakkı yeme. Efendim kul hakkı yedim mi bilmem ne. Bunlar laflan böyle ama bunun inceliğine girdiğin zaman ne kadar teferruat çıkıyor. Çok acayip bir şey yani. İslamiyet ince mesele. Ya. Adamı aldatıyorsun. Efendim iyi meyvaları üste koyuyorsun, kötü meyvaları Alt at izliyorsun, ikisini birbirinden karma ediyorsun, satıyorsun. Adam da alıyor üstüne aldanı, bir de altı geliyor. Şey, çürük. Ne oldu? Kulak. Ya, adamı kandırıyor. Efendim, beşe kurtarmaz vallahi abi billahi. Bir de Allah'ın adına yemin ediyorum, ama Allah hakkı. Bir de adamı kandırdık, azık attı. Bir de kulakkı. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Zannedersem İbrahim bin Edhem'dir, radıyallahu anh. ya bunlar nasıl böyle büyük evliya olmuşlar diye düşünüyorsun değil mi? E adam neyle oluyor? Gitti. Yani isimlerini şimdi memleketlerin tam Hemedan, Bestam, oralar. Ama vilayetler arası tabii yani bir ay iki ay yollar olur yani o zaman vasıta hızlı yok. Hurma mı aldı bir kilo ya da karbuz mu aldı neyse. Açtı baktı, içinde iki karınca çıktı. Aa bu dedi pazarlıkta yoldu Gitti oraya görü dönüyor, iki karınca için. He? Ya İki hurma... Bir kilo hurma alırken iki hurma düşmüş. Adamın tezgahından bunun içine. İbrahim Erdem'in haberi yok. Geldi Kudüs'e. Mescid-i Ersa'da sakra var. Sakratü beytil mektubin sukurilceline. Kudüs'ün kayası cennet kayalarındandır. O altın kubbenin içindeki kaya ziyareti nasip olmuştu evvelce. O kayanın altında ne var? Mağara var. Hatta orada dergide de çıkmıştı o zamanlar. İbrahim sen makamı var orada. Biz orada ziyaret ettik. Namaz kıldık, nasip oldu. Şimdi o kayanın içine gündüz insanlar, gece melekler ibadete gelirler. E, Gündüzlüğün milleti ziyareti bitti, kapattılar. İbrahim adem Hazretleri evliyaullahın büyüklerinden diye o ona dediler melekler bundan rahatsız olmaz diye e, ben kalayım dedi. Tamam sen kal büyük evliyasın dediler. Her kapattılar ondan sonra kaldı. Gece ibadetinde iki melek geldi. Bu kim ya dediler? Bu gece biri var. Yabancı. Melekler ona duyuruyor. O da birisi dedi ki o İbrahim İbnedem ya çokmuş o. Ha 40 gündür Allah namazlarını kabul etmeyen İbrahim İbnedem. Allah ne oldu? E dedi hurma aldı dedi hemedandan iki tane hurma fazladan düştü buna dedi. Bu dedi yedi dedi kul hakkını. Oo İbrahim Edem sabahı zor etti. Kapıları vuruyor. Açın ya o. Ne olacak sen ibadete kaldın? Nereye ibadet kabul olmuyor ki? Gitti daha nereye iki hurmayı işte parasını verecek. Edecek. Adam da ölmüş oğlunu buldu. Oğlu da diyor, ya İbrahim İbn-i gelmiş çocuk diyor ki, ya estağfurullah şunu diyor, bırak oğlum estağfurullah bizim namazlar boşa gidiyor, baban ölmüş, varisi sensin, sen alın Ya mübarek iki urmanın lafı mı olur? Ya sen öyle diyorsun ama melekler başka diyor. Sen şimdi babanın varisisin, helallık vereceksin la. Estağfurullah bırak şimdi, helallık et, biz de kurtulalım sen. Ya da al parayı, kaç liraysana, ne yapacağız? Biz yanmışız, yanmışız. Bizim tutar tarafımız yok. Sakın bundan sonra ben bir de teessüt kılıyorum, bir de tarikat dersi yapıyorum. Bir de şöyle evli yayın, bir de ömreye gittim. Sakın sakın bunları konuşmayın. Hiçbirimizin kabul olduğunun bir garantisi yok. Kim bilir ne kazıklar atmışık millete. Ne yalanlar konuşuyoruz. Bu yalan nedir ya? Bir adam sakallan adam, ama adama, kör adama tapusuz evi tapulu diye satıyor. Ondan sonra da teessüde kalkıyor. Yazıklar olsun sana. Kıyamete kadar teheccüd kılsan sana olmasın ya. Adam ama bir şeyden haberi yok. Biriktirmiş 25 milyar lira para, taposuzu tapulu diye satıyor. Bu ne rezillik ya? Hacısı, kocası böyle yaparsa bunun öbürü ne yapmaz? Haram ya. ama aldatıyor, körü aldatıyor, akıllıyı aldatıyor, akılsızı kandırıyor. Bu ne iştir? Yani, hile-i şeriyeler. Cık, olmaz. Kul hakkını eden, Meselelerde açıkça konuşacaksın yani. Bu senin hakkın vereceksin. Miras. He gidi miras. Bazı bölgeliler, şimdi oralılar kızmasın bana, ne yapmazlar? Kızı çocuktan saymazlar, kıza miras vermezler. Ne olacak o kızın hakkı? Eyvah. Erkekler aldı bütün hakları. Kızları mirastan mahrum ettiler. Yandı onlar, yandı. Anlasın da. 40 kere Hatça gittim, istersen 80 kere gittim. Kardeşinin mirastan hakkını vermedin, üzerine kondun. Ama o bana bağışladı, Nasıl bağışladı. Kızı korkuttun. Ne derlermiş kıza biliyor musun? Sen tam babanın evine gelmeyeceksin. Bu ne demek? O da, e, tamam o zaman, ben size vereyim. Olma, <Gülüyor> vereceksin. Hem de o almasa zorlayacaksın ya, Al ya bu sene İslamiyet hak verdi. İslamiyet çocuklara hak verdi, kıza mirastan pay verdi. Cahiliyet döneminde miyiz ya? Ama paraya geldiği zaman da vermem diyor. Ne hesaplar, ne hesaplar, ne hesaplar? Ya Bu işler böyle. Bu para işinde gözün çarşaf giymiş, tak bağlık yapar, miras meselesi gelmiş. Efendim şerata göre bir taksimat gelse devreye ne der? Ya buradan benden para gidiyor ya bir ya şerat böyle diyorsun Cık. ben anlamam öyle siz uydurdunuz o şeratı diyor. Vah gidi kardeşim kulakı yemenin herkese bir bulaşıyor var yani var. Şimdi eğer isyanlar kulaklarına taalluk ettiyse ne yapacak? Fetihi bunların tevbesi. Estağfurullah demek Allah ile aranda. O yetmez. Bunda tevbe neyle olur? Bir addilme zalimi ileyim, Hakları geri yade edecek. Ne çaldı? Bir milyon. Götücek bir milyonu. Ben bunu senden çalmıştım. Ya o herif kafamı kırar ya. ya. Başkasıyla gönder ne yapalım? Bir şekil yap işte parayı ona ulaştır. Tuğlasını çalmıştım Tavuğunu çalmıştın. Neyse çalışıyordun onun yanında. Muhasebeden götürmüştün. Muhasebeyi götürmüştün. Kaç lira zimmetine girmiş? 30 milyar. Ya. Patronu bulacaksın. Geri iade edeceksin. Mecbursun. E ben yeni dönüş yaptım da. Yani e, onun için o zaman da ben bunları bilmiyordum da kurtarabilmem, kurtaramazsın. Ancak gavur idiysen kurtarırsın. Yani o zaman kavur muydun? Ha sen dersen ki ben o zamanlar gavurudum, şimdi Müslüman oldum. O zaman, Müslümanlıktan öncesini konuşmayız. Fakat sen Müslümandın, günah yaptın. O zaman ne yapacaksın? Hakkı? Geriyade edeceksin. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi Kek kurtulan kavim oldu. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَتُنْ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا ا۪يمَانُهَا اِلَّا كَوْمَ يُونُسُ Allah Teala buyuruyor ki azabı gördükten sonra azap geri gitmez. Bir kavim azabı gördü mü, bitti onların işi diyor. Mukaddimelerini, emarelerini, bulutlar gelmeye başladı mı, hava kararmaya başladı mı, zelzele başladı mı? Yani azap, kökten kazıma azabı, eski ümmetlerden bahsediyoruz. Bu azap geri dönmez. Ve o anda millet Müslüman olsa, iman etse, Peygamberi arasa fayda etmez. Bir kavme fayda verdi diyor. Kim o? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنُوا عَدَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعِنَا مُلٰه۪ينَ Onlar iman edince diyor azabı açtık. Niye ama? Küçücük çocukları çıkarttılar duaya. Onları meleştirdiler, ağlattılar, hayvanları meleştirdiler. Esas mesele ne? Yunus Aleyhisselam gitmişti bırakmıştı onlara azabın emareleri görünmüştü. Dediler biz Yunus Aleyhisselam'a iman ettik. Gittiler evine peygamberlerini bulamadılar. Peygamber azaptan evvel çıktı. Ne yaptılar? İman ettiler, tevbe ettiler. Mesele? Adam gidiyor, Binanın duvarını vuruyor, yıkıyor. Azap geliyor. Karar da ortalık. Yıkıyor çünkü Yunus Aleyhisselam haber vermişti. Bunlar baştan inanmamıştı. Sonra baktılar, iş gerçek, pahalı. Gidiyor, duvarı yıkıyor, duvarın içinden bir tuğla çıkarıyor, dikkat et. Dışarıdan bir tuğla alıp getirmiyor, dikkat et. Çünkü o tuğlayı çalmış. Çaldığı tuğlayla duvarını yapmış. Şimdi ne yapmak lazım? O duvarı kırıyor, o tuğlayı çıkarıyor. Ondan sonra adama götürüyor, o tuğlayı veriyor. Ben bunu senden çalmıştım diyor. Bu şekilde helallaşma olunca gelen azap geri döndü. Döndürdük suratımızı. Çak! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Sahabeye ilan etti. Benden alacağı olan varsa hakkı gelsin alsın dedi. Sahabeden de biri kalktı. Ya Rasulullah dedi. Sen benim bir kere dedi bastonunla göbeğime vurmuştun dedi. Ben hakkımı isterim. Efendim sana ne yaptı? E, vur dedi gel. Vur dedi. O sahabe de dedi ki e, de, Vuramam dedi. Sen dedi benim dedi Göbeğim açıkken dedi derime vurdun dedi. Sen giyilirsin dedi. E o zaman tamam ben de çıkarayım dedi. Çıkartı üstünü. Açtı göbeğini vur dedi. O da gitti göbeğini öptü. Benim işim buydu dedi. Yani hakikaten bir bastonu gelmiş efendimizin ona. Ama onun derdi ne? Tudam derine değdi daha bana cehennem değmez dedi yani mesela bu Sırtında da öyle oldu bir tanesi yine sırtıma vurmuştun dedi aç dedi ben dedi sen elbisen yoğundu dedi falan Mesele neydi peygamberlik mührünü öpmediydi yani. yani bu yani kainatın efendisi diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem vur diyor vur ahirete kalmasın diyor menkane loviğrdu agi şey فَالْلِسْلَحْلِ الْمِنُ الْيَوْمِ قَبْلَا اَنْ لَا اِكُولَ الد۪ينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ Kimin bir Müslüman kardeşinde veya gavur hakkı, gavur hakkı Müslüman hakkından kötüdür. Yahudi bir komşun var. Yahudi bir komşunun malını çalabilir misin? Haram. Çaldın. Yahudi bir patronun yanında çalışıyorsun. Ondan sonra da Muhasebeden aşırıyorsun. Gerçi Yahudiler uyanık olur, sana aşırttırmaz da. Diyorsun aşırdın. Ondan sonra bu sana helal mı? Haram. Hem de çok büyük haram. Çünkü Müslüman olsa ahirette sevap veri kurtulursun. Yahudi ahirette sevap da geçmez. Ne yapacaksın? Parayı geri ödeyeceksin, helallık isteyeceksin Yahudiler. E bu zaten gavur. Ne kadar çalarsan o kadar sevap. Olur mu öyle şey? Gavur olursun. Yahudinin malını çalmaya sevap diyen de kafir olur. Çünkü harama helal demiş olur. Bunlar zaten bu Yahudiler, Siyonist, Miyonist, bunlar İslam düşmanı, he. bunlara ne kadar zarar verebilirsek o kadar sevap. Bu yanlıştır, bu haramdır bu. İslam'da öyle adamın arabasını kır, git efendim parasını çal, Yahudi diye böyle bir şey olur mu ya? İslam'da hak var, hukuk var, gavur hakkı Müslüman hakkından eşittir. Çünkü da sevap geçer ahirette. E, öbürünü e, sevapla da tatmin edemez çünkü sevap geçmiyor ona. ...Müslüman olmadığı için bu sefer... ...sen cehennemde çok kalırsın yani. Durumun zor olur. Yarın diyor ahirette dinar geçmez, dirhem geçmez... ...altın gümüş sökmez, para pul işlemez... ...o gün gelmeden önce bugün hakkında... ...bir kulun hakkına giren... ...ondan helallık alsın diyor hadis-i şerif. Çünkü eğer bugün helallık almasa... ...ahirette bu iş nedir? Zordur. Ne olacak? Sevaplarından alınacak. Çünkü senin kıldığın namaz, kıld, tuttuğun oruç, hac zekatlardan ne yapılacak? Karşıki alacaklı adama orada sevap geçer. Adamın da eksiği var. Aynı kendi kılmış tutmuş gibi veriyorlar ona. Senin mizandaki sevap eksiliyor, adamınki artıyor. E sen bu sefer kaldın müflis. Onun için Rasulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Etedrûne menil müflisu. İflas eden kimdir bilir misiniz? Sahabe dedel kâhalu el müflisu fînâ. Mellâdir amelü velâ Bizim içimizde müflis kime derler? Parası buluk kalmayana, sıfırı tüketene derler. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. "Velakin el müflise min ummeti men yati el kıyameti bi salat ve sıyam ve zekat. Velakin yati kad şetema za ve ve ma Müflis kimdir? Ahirete çok sevapla çıkar. Namaz, oruç, aç zekat. Sağ taraf dolu. Fakat biri gelir bu bana sövdü. Biri gelir bu beni dövdü. Bu beni, biri gelip benim kanımı akıttı, bunu gıybet etti. Bu gelip iftira etti. Ne olacak? Alacaklar başına toplanır. Ona sevabından ver, buna sevabından ver. فَيُكَذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي Şimdi sevapları eksile eksile gider. Efendim... فَيْنْفَنِيَتْ مَعَلِي Üzerindeki hukuk ödenmekle sevaplardan tükenirse ne hala? yine biraz sevap kalırsa. Bir de tersini düşün. Ödenir ödenir ödenir sevaplar biter. Efendim, fein feniyet hasenatu Üzerindeki borçlar, alacakların hakkı bitmeden sevaplar biterse. Adam sıfır oldu, sıfır. Hiçbir namaz kılmamış gibi oldu, hiçbir oruç tutmamış gibi oldu ahirette. Boşuna gitti. 50 senelik namazı oruç ya. Geldi ahirete sevapları bitti. Fakat alacaklılardan almayan kaldı. Bu adamın durumu ne olacak? O zaman ona, efendim fe yuhmelü min seyyâti o de, Mevla da buyurur ki şimdi bu adamın sevabı kalmadı ki sana verelim ne olacak o zaman sen günahlarından buna yükle ki senin günahların eksilerek ödeşin bu adam sevapları biter öbürlerinin günahlarından da hakları kadar üzerine alır tüm يُطْرَحُوا sonra cehenneme atılır bundan büyük iflas biliyor musunuz? Resulullah buyurdu müflis buldu sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Kulakları hakları ödenecek, onlardan helallık istenecek, tokatsa Tokat at attıracaksın Efendim dayaksa Ben sana yumruk vurdum sen de bana vur kardeşim ne yapalım helallık yapalım Ya kardeşim tamam ben helal ediyorum vuruşmayalım bir daha derse tamam helal ediyorsa o onun fazl Kerem'indendir, mürüvvetindendir, şahsiyetindendir, kişiliğindendir Allah da ona derece verir. Ama yok efendim, bir tokata bir tokat çakacağım darse de çakacak abi. Haktır bu. Yani helallık şartı oysa da bunu almak zorundasın. Ahirette ne yapacağım bu sefer? On senelik namazın gidecek bir tokata. <gülüyor> İş mi ya? Ye bir tokat, ne yapalım şimdi? Niye attın adama tokat o zaman? Vurma adama. İslamiyet durduruyor bu saldırıları, hırsızlıkları, terörleri. Yani sen adamlara böyle vaaz edersen, Herkes korkar. Zerre kadar iman olan korkar. Adamlara din yok, diyanet yok. Bir şey anlatmıyorsun, vazetmiyorsun. Bu kadar camilere milleti toplamıyorsun. Gidip bunlara bu ayetleri, hadisleri kulaklarına anlatmıyorsun. Millet eşkıya oldu ya. Niye doğruyu anlatmıyorsunuz? Bu kadar hocasınız ya. Gidin toplayın milleti. Bunların elindeki imkanlar bende olsa suç oranı çok düşer. Vallahi çok düşer. Çünkü benim imkanım vaz edemiyorum. Bir vilayete gidiyorum. Bin türlü sıkıntı. Serbestliğim yok o kadar yani. resim şimdi sizin elinizde bu kadar imkanlar var, ilanlar var, çağırın toplayın. Bir camide Apollo var, on cami, otuz cami bağlı bir vilayette ya. Yani bu imkanlarla insan ne yapmaz? Bu milleti hırsızlıktan engeller, terörü durdurur Allah'ın izniyle ya. Ehli sünnet alimlere izin verilsin, terör durur. Ama İslam anlatılacak. Kul hakkı anlatılacak. Adam almış silah, 40 kişiyi tarıyor. Çoluğu çocuğu tarıyor bu. Eşkıya almış. Adını sorsan Müslüman ya. E bunu anlatmamısın? Ayet yok, hadis yok, kulak yok. Ahiret yok. Cehennemi duymuyor ya. Adam on sene, 20 sene yatarım çıkarım diyor. Böyle durur mu bu? Allah rızası için. Bu millete acıyorsanız, hakkı söyleyenlere köstek olmayın. Destek olun ya. Biz Allah için konuşuyoruz. E bunu duyurun. Ne yapalım? Bizim imkanlarımız bu kadar yani. Fakat bu kul hakkı meselesi çok mühimdir. İslam demiyor, onu döv, bunu söv, ona saldır, buna daldır. Böyle bir şey yok ki. Yok kâvura saldır, böyle bir şey yok ki İslam'da. Adam pasaportlu turist, zimmi hükmünde. veya Türkiye'de vatandaş. Devlet buna efendim, emniyet güvenlik vermiş, adam mal almış, mülk almış. Sen iki bir bunları sürgün et, e ondan sonra efendim işgal et, ondan sonra varlık vergisi bağla, ondan sonra çıkart dışarı. Böyle bir şey yok ki İslam'da. Hep İslam yaşanmadığında bu sıkıntılar oldu. Bugün Türkiye'nin başındaki belalar, uluslararası sorunlarda bundan bunda. Ya İslam'ı uygulayacaksın. Gavurun hakkı çoktur. Müslümandan fazla korunması gerekiyor adamın zimni statüsünde. Bugün Yahudiler açıklıyorlar. İspanya döneminden, yani Endülüs döneminden beri. Yahudiler bugün bütün dünyanın finansını, nakit parasını elinde tutan millettir. Çok tüccar bir millettir. Kafaları çok çalışır ticarete. Ve hakikaten nakit onlardadır. Ama Yahudi aydınları açıklıyorlar, diyorlar ki bizim bütün zengin olup da bütün sermayeyi elimizde tutmamızın tek sebebi İslamiyet'in verdiği zimmi statüsündeki özgürlükten yararlandık diyorlar. Yoksa bizi hep tehcir ettiler, çürgün ettiler, orası kovdu, burası dövdü, onlara da çok zulümler oldu. Sonunda Osmanlılar aldı onları. E ne yapacaksın? Adam ölüyor orada denizde boğulacak mı yani? Yahudi ise Yahudi. yaşam hakkı var. Allah vermiş. E gel buyur kardeşim. Tamam. Ne yapacaksın? yeni ödeyeceksin. İslam sana cizye bağlamıştı Çalışırsın, kazanırsın, ödersin. Sen kimseye saldırma, kimse de sana saldırmaz. İslam bunu veriyor. Adama ticaret hakkı veriyor. Osmanlı zamanında sanat kimin elindeydi? E bütün Ermenilerin elindeydi. He? Kuyumculuk, bütün sanatlar kimin elindeydi? İslam ne yaptı onlara? Çalışma izni verdi mi? dükkan açma izni verdi mi? Hepsini verdi. İslam'da ne barbarlık var? Ama İslam'ı doğru anlatalım. İslam'da bir sorun yok ki. Ama bir Müslüman gidip bir Müslüman'a saldırırsa, dövse suçlu, e bir Yahudi de birine saldırırsa suçlu. O şahsi suçlar, herkes cezasını ceğer Vurduysa vurduysa gel bakalım mahkeme. O ayrı bir şey. Ama sen Yahudisin diye kazanma hakkın yok, çalışma hakkın yok, kazandığın bütün para bizim, efendim biz seni çalarız. Böyle bir şey yok İslam'da. Doğru, doğru. anlayalım hakları, hukuku, güzel anlatsak şimdi Müslüman Müslümana dalıyor o zaman Müslüman gavura dalmıyordu kurt kuzu ile bir arada yaşıyordu İslam ehkamında e şimdi Müslüman Müslümana komşu komşuya karı koca ya birbirini kesiyor, doğuruyor, paketliyor konteynira atıyor ya ya bilmiyor, cehennemi bilmiyor azabı bilmiyor korkmuyor Allah'tan Kork, Allah'tan korkmayandan demiş. Onun için bu dersleri dinleyin, dinletin. Destek olun, köstek olmayın. Kimseye zarar gelmez bundan. Topluma çok faydası var, herkese faydası var. E siz bile şimdi kendiniz ne hesaplar yapıyorsunuz? Yediğiniz kulakları varsa nasıl helallık alırım bilmem ne bilmiyorum. E bu iyi bir sorumluluk duygusudur. Ahirete inandığınız için inanmazsanız ama ne dinliyorum dersiniz. Helallık alacak. Hak varsa iade edecek, mal varsa götürüp teslim edecek. Mal kaybolan bir maldıysa, mesela tavuk yedi daha, Allah'ın kuşu dedi yedi tavuğu. E şimdi bu tavuğu ne yapacak? Yediği tavuğu karnından çıkaramaz yine. Ya o misilli bir tavuk alacak ya da tavuğun parası kaç paraysa adama kıymetini takdim edecek. da bir de helallik alması lazım şimdi bir de. Üzdü adamı da adam arıyor tavuğun peşine tavuk nerede. Adamın çocuğunu canmış götürüyor, ne alıyor. Bu ne iştir ya? Ondan sonra çocuğu yine bırakıyor. Çocuğun tek böbreği yok ya. Allah Allah. Yani organ mafyası ortalıkta. Keşiyorlar, biçiyorlar dedi. Bu nasıl bir hak ya? Bunu hangi namaz öder? Hangi oruç öder adamın böbreğini aldın ya. ya? bu kul hakkı şimdi. Yani daha da hassas olmak lazım. E, Helallık aldınsa kurtuldun mu? Kurtuldun. Ama adamı da helallık alırken, şimdi adamdan diyeyim sana, yüz milyar aşırmış muhasebede, Götürmüş. Ondan sonra da bu namaza başlamış. Şimdi beş yıl sonra sonra gitmiş adama diyor ki, ya bana haklarını helal et. Adam bilmiyor ki yüz milyar aşırdığını. O da zannediyor ki yanımızda çay içmişti, çorma içmişti. O da diyor ki, helal olsun ya lafımı olur falan. Oh buna diye ki, dağlar kadar sırtımdan yük kattı. Kimi kandırıyorsun ya? Adamdan yüz milyar zimmete geçirdin ya. Hele hakkını helal et. Bir de şeyi kolluyorsun. Ya cenazeyi kollar adamın kalbi yumuşakken. Ya böyle ömreye hacca gidiyorken falan. Ben hacca gidiyorum. Adam şimdi derse. Nereden icap etti kardeşim? Niye helallık istiyorsun? Bu da hacca gidiyorum da falan. Ha helal olsun falan. O şimdi öbür türlü adam diyecek ki bir şey mi var? Adam işkillenmesin diye hacca gidiyorum diyor falan. Ben de size usul öğretmeyeyim yani. Bunlar yanlış işler yani. Bunlar hile-i şer'i'ye bunlar, bunlar geçersin. Aldığım parayı vereceğim. Peki, ya ben 100 milyar zimmetime geçirdim ama ben battım. Şimdi soğan almaya param yok. Ne olacak? Hiç. Gideceksin adama. Diyeceksin ki, ben bu kadar çaldım ettim bir şeyler ama şimdi de döndüm tövbe ettim ama senden helalık almam lazım. Param yoktur. Ne istiyorsan emrindeyim. Kölen olurum diyeceksin. Kölen! Adam da dersin, uzman o Üç sene çalışacaksın. Bedavaya. Mecbursun arkadaş. Mecbursun. Ya parasını verirsin. Ya da helal etmiyorum diyor. Ya da dersen ki ahirette görüşürüz be hadi git. Ben sana üç sene çalışamam. Ahiret çok pahalıya patlar. Bak ahiret çok pahalıya patlar. Otuz sene çalış ahirete bırakma bu işi. Bu işi bırakma. Borç aldın verme. Bak bunlar çok önemli. 70 peygamberin ameli kadar ibadetle mahşere gelse bir kuruş kul hakkı borcu ve olan cennete giremez. Giremeyecek. La edhulul cenne men kana alay nisvu danik. Kimden? Ödemek zorunda. Böyle ki yani ameli ameli 70 nebi ya 70 peygamber kadar amel dolu Mevla buyuruyor ki Cennetin kapısında, ödeşin bakalım. Ödeşin kapıda, içeri öyle. Kapıda ödeşme var. Bu iş zor. Dünyada kolay. Ahirette niye zor? Çünkü adam zoru görünce cevabını e, hep almak isteyecek. E, kendi cehenneme girme tehlikesi varsa kesinlikle dünyadaki gibi helal olsun demeyecek. Çünkü ben cehenneme mi gireyim ya, bundan sevap alayım bari diyecek. Ki ahirette de kimsenin hesabı öyle fazla gelen de bize rastlamaz yani. Ya benim sevap fazla geldi hadiseni de diyen, o da bize denk gelmez. Öyle sevabı fazla gelenler olur ama bize denk gelmez yani. Onun için bu iş rastgeleye bırakılmaz. Bu iş garantiye alınacak. Peki helallık aldın. Helallık aldıktan sonra da yine de adamı ne kadar üzdün. ve ihsan Ondan sonra da adama ne yapmak lazım? İyilik. Yapmak lazım gördüğünde, konuştuğunda, ara sıra hediyeler falan böyle. Hep eski şeyi, e, o meseleleri unutturmak için. Hediye iyidir. Ve dua ile bir de dua yapacaksın. Gece teheccüde kalktın. Efendim, Kabe'nin kapısına yapıştın. Eza, bir fırsat buldun, dua kabul saatine Kadir gecesi denk geldin. Ne yapacaksın? Hak sahiplerine duayı kullanacaksın. Ya olur mu biz hepten sıfıra gittik zaten bir dua var, kendimize yapacağız. Kardeşim, kendine de yap. Allah demiyor ki üç duadan fazla olmaz. Ama onlara da yapacaksın. Niye? Adamın hakkında tecavüz et? Üzdün. Sıkıntı verdin. Ve Evet. Peki, çaldığın, tokat attığın, dövdüğün, sövdüğün, sövmek de çok fena. Sövmek var ya, ırz bu. Irz ve haysiyeti rencide. Bu acayip bir şey. Bir adama sövüp hakaret ettiğin zaman kul hakkı bu. Gıybet edersen kul hakkı olur mu? Onda iki görüş var. Adam onu duyup da üzüldüyse, ha her halükarda gıybet kul hakkıdır. Ama telafisi, tedariki iki şartlıdır. Adam duyup da senin aleyhine konuştuğunu üzüldüyse, o zaman ondan gidip helallık almak şarttır. Adama senin aleyhine konuştuğun haberi ulaşmadıysa, adam ondan dolayı müteessir olmadıysa o zaman onun günahını için istiğfar edeceksin. Ya Rabbi onu affet diye. Onu affet diye istiğfar edersen Allah ile aranda silinir. Ama adama ulaştıysa adam üzüldü. Üzülünce kul hakkında helallık almak devreye girer. Gıybet meselesi. İftira. Allah Allah Allah Allah. Adama iftira ediyor. Bu adam zina diye kadına iftira diyor bu kadını efeni falan adamla gördüm diye. Allah Allah. Hiç şahidi yok, şuhi yok, hiçbir şey yok. Ne bu iftira diyor? Kazbül mebinke kadle. Bu adam çok para yedi, milletin paralarını yedi diyor. Hiçbir işaret yok. Bilmiyor. Adamı milletin gözünden düşürmek için. Diyor ha o adamı silahı almış, vurmuş, öldürmenin cezası neyse ahirette iftira aynıdır diyor. Katillik mündesi. Kazif katil hükmündedir. Yani kazif eden iftira ettin adama. He. Bu adam şöyle yaptı. Böyle yaptı. Bu adam şöyle bozuk adam. Böyle bozuk adam. Değil adam öyle. Niye iftira atıyorsun ya? Bilgin yok. Helalık alacaksın. Evet. Mutlaka. İlla malla olmaz. ırzla dol. Sahabeden Ebu Zamzam vardı. Radıyallaha. O öyle bir adamdı ki ya. Radıyallaha. Her sabah çıkarken şöyle derdi. Ben derdi, bugün ırzımı, haysiyetimi, şerefimi her Müslümana helal ettim. Ne demek? Yani kim sövse, kim dövse, kim iftira esse, kim aleyhime konuşsa, peşinem ben şimdiden helal ettim, kimseyle ahirette? Hesaplaşmak istemiyorum. E niye böyle yapıyor? Fakirim, sadaka veremiyorum, onu da sadakama sayıyorum derdi. Rasulullah burada e buyurdu ki, ''Ey acizü ehadük men yekûne ki ebî Yahu derdi, zengin değilseniz, fakirseniz, sadaka verecek para imkanda bulamadıysanız, e sizin biriniz Ebu Zamzam gibi de yapmaktan aciz misiniz ya Adam en azından, ''Haklarımı helal ettim, kim ne yaptıysa bana.'' diyor, orayı sadakaya sayıyor. Ahirete zengin gibi çıkacak. Öbür zengin paraları sayıyor, ondan gösteriş yapıyor, oradan ameller silindi. Bu fakir var aleyhine konuşanlara, ''Efendim hakkımı helal ettim.'' diyor sabahtan peşin. Adam sadaka vermekle bitiremiyor ya. Anladın mı sadaka? Sadaka illa parayı cepten çıkarmak sadakası değil. Bir adamın bir adamda hakkı olsa da dese ki ben ben dardayım ve borcu ödeyemiyorum falan. Ben de sana helal ettim dese sadakaya sayabilir. Çok büyük sadakadır ya. Yani. Zaten adam zekat alacak durumda ise borçlu zekatına da sayabilir. O ayrı bir şey. Ama hiç borç-borç meselesi yoksa şey efendim zekatı verecek durumu yoksa bile sadakasına sayabilir. Yani helallik vermek de sadakadır yani. Belayı kaldırır. Çünkü iyilik yapıyorsun, iyilik. Belayı ancak iyilik def eder. Adamı rahatlatıyorsun, adam gelmiş sana, ne olur bana hakkını helal et, ben yeni dönüş yaptım. E ben hocadan bunları yeni duydum, ben bilmiyordum bunları. Diyor sana, e sen tamam helal ettim demek sadakadır. Etmek lazım. Çünkü sen ona helal etmiyorsun ama sende ne çanaklar kırdın? Sen de başkalarının ne kadar günahına girdin? Sen ona helal etmiyorsun, o da sana helal etmeyecek, zincirleme. Trafik kazası. Cennetin kapısında bekle de dur. Olur mu? Helalla şimdi de girin. Mal sahibi, meta sahibi. Araz da olur. Irz da olur. Yani ırzı rencide edilen adam. Sövdüğün, dövdüğün. Veyahut malını, metaını çaldığın bir adam. Öldü. Adam öldükten sonra da sen de tövbe ettin. Şimdilik de adamdan gidip de helallik alma imkanın yoktur. O zaman ne olacak? Felis tıfkarı adamın günahlarının affı için çok istifal edeceksin. Yarım Allahım maqfirle, vallahım marhami, yarabbi onu affet, yarabbi ona rahmet et. İcabında mezarına gidilir. Çok dua edeceksin o adama öldüyse. Böyle ihsanı o adama çok iyilik geçeceksin. Efendim kime? Fakire bu karaya yasa ya hayır hasanie sevabı kime? O ölen adama hak sahibine. Waradülmal. Peki kurtuldun mu? Yok ya kurtuldun musun? Kaç milyarını erpin almıştın Cukka 50 milyar. E ne olacak? İyi ki adam öldü. Ben tevbe etmedim. Hah! Senin kafa mı? Olmaz. Ne yapacak? Malı verecek. Kime? İla evladı, çocuklarına. Bulacaksın çocuklarını. Çocuklarına malı iade edeceksin çaldığın malı meblağ. E çocukları yok ve varaz Varislerini bulacaksın. Amcasın var, taşın var, Yakınımı uzağı mı? Varis kime intikal ediyor? kadar. feraizdde taksimat var. Bunlar kime kadar gidiyorsa oralara kadar Arayacaksın. Adam taşındı buradan. Gideceksin taşındığı yere. Ha ben onu bulamam ki şimdi taşınmış maşınmış olur mu öyle şey? Ara bakalım. Çocuğun efendim, kaybolsa nasıl ararsın? He? Anan kaybolsa nasıl ararsın? Mecbursun bundan helallı kalma. Ahiret var. Varislerini bulacaksın. Ama hakikaten varisi bilinmiyor. Yani adres nesyen mensiyya oldu. Hiçbir taraftan bir işaret çıkmaz. Yani ben ne kadar dolansam da bulamam yani. İstanbul kazan ben, Türkiye kazan ben, kepçe yani. Bulamam bu adamı. Çünkü bu seneler geçmiş daha nerede buluşacağız yani? Mümkün yok. O zaman varisi de bilinmezse, adam da bulunmazsa, adam da öldü. ''Yetesaddeku bi kaderil mali ve cinayeti alel fukarai vel mesakini bi niyeti sahibil mali vellezi diye bir ghayri haqqin demek orası ırz idi. Çünkü buradan o anlaşıldı. Yukarıdaki ibare ya ibareyi takip edenler var ise. Mal sahibi ve ırz ırz demek haysiyet. Mesela senin bana aleyhme konuşmanda benim haysiyetim rencide oluyor, kulaklığına giriyor. ırz o. Yani Türkçede mesela ırz namus diyorsunuz ya, o Arapçada o ırz çok geneldir. Yani aleyne konuşmak bile ırzını rencideye gelir üzmek manasına Haysiyet eş değeridir yani. ırzla haysiyet eş değerdir. Haysiyetime dokundu yani. O i̇şte o ırzıma dokundu. Arapçadaki ırz öyle kullanılıyor. Namus haydi haydi ırzdır o zaten. En evvel girer de küçük meselelerde burada ırz ve haysiyet rencide etmiş olur İslam'da. Yani hakka girer. O zaman ne yapacak diyor? Adam ölmüş. Efendim tokat attığı adam ölmüş varislerini bulacak, helallık alacak falan. Onu da bulamıyor. E, sahibi bilinmiyor. O zaman diyor, e, ne kadar miktar mal e, zimmetine geçirdiyse onu fakirlere, yoksullara sadaka verecek. Veyahut da efendim, işte artık onu nasıl hesap edecek acaba? Kötü konuşmanın, aleti konuşmanın, gıybetin veya tokat atma. O cinayet diyor ona. Cinayet suç demek Arapçada. Zaten cinayet Arapça bir kelimedir. E, suç, ya işlediği suçu artık meblağlandıracak yani aşağı yukarı bir takribi hesapla bu kaçar patlar yani hesap para meselesi çünkü bu bu parayı ne yapacak fakire miskine yoksula dağıtacak sevabını kime niyet edecek benim aldığım zimmetime geçirdiğim mal sahibinin niyetine veyahut da haksız yere üzdüğüm eziyet ettiğim gıybet ettiğim adamın niyetine ama adam sağ ise adama müracaat edip helallık almak şart adam varisi varsa varisine ulaşmak şarttır. Hangisi bu? Bu ulaşım imkanları yok ise o zaman böylece efendim sadakalar dağıtacaktır. Peki, bu burada kalsın. Şimdi bir de ne sorusu var? Adam şimdi hoca efendi ne var? Çattık bir kayaya. Ne oldu? Adam para versen almıyor. Helalet etmiyor. Ne desek şey yapıyor, ahirete kalsın işimiz, bilmem ne beni kovuyor. Bu adam, mürüvvetsizlik yapıyor. Yani, e, bir insan böyle yapmamalı, helal etmeli. Çünkü adam geldi özür diliyor, böyle de kiramın النَّاسِ kabul? İyi insanlar özür kabul edenlerdir. Ama, şimdi sen de burada, Hoca Efendi, ben dönüş yaptım ama, ben bu adamdan da helallık alamıyorum. Her türlü imkanım olsa da alamıyorum. Veya hakikaten imkanım yoktur. Ben bu parayı da bulamam veremiyorum. Vesaire vesaire. Daha da bunun detayları vardır. Bu durumda da benim içime sinmiyor. Çok insanlar bundan muzdariptir. Niye içine sinmiyor? Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Fakat düşünüyorum ki bende böyle kulakları var. Adamdan da helallık alamadım. ben de böyle ahirette cehenneme gireceğim diye. Beni bir vesvese evham kapladı. Dolayısıyla ibadetimden de zevk alamıyorum. Bu çok büyük bir sorundur toplumda bu çok büyük bir sorundur. Tevbe edenler toplumunda, cemaate gelip dönüş yapanlar hakkında, kadının da erkeğin de bu şu anda dediğim çok büyük bir ruhani sorundur. Çünkü çokları bu ulaşıp helallık alma imkanına ulaşamıyor. Ya imkan bulamıyor ya utancından söylenemeyecek bazı işler oluyor ya da karşı taraf mürüvetsiz rastlıyor, kayaya çatıyor, imkanı yok helallık vermiyor. Bu durumda da bu adam ama ben namaz kılıyorum. Devamlı içim içimi kemiriyor. Sen boşuna akılıyorsun gibi. O zaman da insan bunalıma girer. Bu ne olacak? allah Teala herkesin niyetini, amelini görüyor. Bir defa burada Allah şahit olarak yeter. Sen hakikaten elinden geleni yaptın mı bundan helallik almak için? Yaptın. Gittin mi gittin. Tevazu ettin mi? Et. Kendini alçattın mı? alçattın? Adama minnet ettin mi, müdahana ettin mi ettin. E tamam Allah gördü. Bu helal etmiyorum ahirete bırakıyorum diyor. Ama sen bunun günah olduğunu bilmeden yaptın. Şimdi tevbe ettin. Cık, bu adam sana yanlış yapıyor tabii bu durumda. Ama hak sahibidir. O zaman Allah görüyor ya. Tamam. Celle ahirette seni kurtarmak isterse ne yapacak biliyor musun? Şimdi o adama ahirette mahşerde köşkler, saraylar... Cennetteki makamlardan bazılarını gösterecek. O adam da bakınca hayran kalacak. Ya Rabbi diyecek, bu makamlar hangi peygamberlerin derecesi acaba? Mevla da buyuracak ki, yok, senin de olabilir. Nereden olabilir ya Rabbi? Benim o kadar amelim, cevabım çıkar mı? Mevla da buyuracak ki, felan kuluma, kardeşine hakkın vardı onda. Helal etmedin dünyada. Şimdi helal et, bunu sana vereyim. Adam bakacak ki, kendi sevabıyla o köşkü alamaz. Körün ürettiği bir göz Allah verdiği iki göz. Hem cehennemden kurtuluyorsun, hem cenneti garantiliyorsun, hem de sipariş üzerine belli bir köşkü de gösteriliyor sana yani. Donanmış vaziyette. Burada kimse arada dünyadaki gibi diretemez. Ateş gürlüyor orada. Cehennem gürlüyor orada. Öyle kimse orada hava atamaz. Aman ya Rabbi, tamam ya Rabbi. Ne demek ya Rabbi? Helallık verecek. Bu kesin hadistir ha. Kim için bu hadis? Her türlü imkana başvurup da helallık alma imkanı bulamayanlar için mutsuz olmasınlar, ümitsiz olmasınlar, huzursuz olmasınlar. Biz bu hadisleri kitaplarda görmesek size uyduramayız. Bu Allah'a iftira olur, o büyük hak. Biz de bunu size söylüyorsak bildiğimize göre söylüyoruz. Bunu da söylemek zorunda kendimi hissettim sonunda. Çok büyük bir yese düşülüp hakikaten bazı naçar insanlar. Hani helallaşamıyor yani. Bu adam bunalımda kalmasın ölünceye kadar. Onun üçündür ki, inşallah siz iyi niyetli olun. <gülüyor> Salih olun, iyi niyetli olun, iyi amelli olun, dönüş yapın ama bu şartları illa yerine getirin. Gidin, arayın, bulun, sorun, ödeyin, ödeşin, helallık alın, tokatsa da tokat deyin. Her türlü rezilliğe razı olun. Ama bu şartların... Efendim yerine getirememeniz imkansızlığı durumunda da sizi inetli olursanız Allah'a yönelenleri Allah çok affedicidir buyuruyor. İnşallah kurtuluş ümid edilir. Allah Teala boş çıkarmaz inşallah. Böylece efendim kadınlara bile dedim geçen derste mi belki derste mi kocasının cebinden veya işte hesabından kesesinden hesap sualsiz, izinsiz aldığı bile nedir? kul hakkıdır. İmam-ı Rabbani bu hususta bir mektup okuduk çok değerli gene. Yani mutlaka helallik alınması lazımdır. E kadınlar adamından helallik almanın usulünü bilir. Bir bundan iyi zamanına denk gelecek. Öyle kızgın mızgın olursa katmelli haram eder. Adamın işte iyi zamanda falan bir cicim günlerinde şu durumudur. Efendim Mutlu gününüzde idare edeceğiz ama o mutlu gününde berbat edersin bu sefer. Neyse bu sefer orada diyeceksin ha kaç para aldım falan. Cık. Neyse çok hesabı da unuttum der falan. Neyse. Orada olur. Ama yine helallık lazım. Ben sana nasıl derim ki toptan helallık al şimdi. Haram diyor ya ona bana. Hırsızlık diyor. Ama adam şöyle. Sen benim paramdan istediğin kadar al dediyse artık onu her seferinde şu kadar alayım mı diye sormak lazım değil. Ama Adam titiz adamsa, verdiği meblağ belliyse, bunun dışındakileri sorun yapıyorsa, kesinlikle o haktır. Ama genel izin verdiyse ağzından, ağzından. Yoksa ben biliyorum kocamı, canım ona sorsam o zaten al derdi. Öyle şey yok İslam'da. Öyle şey yok. Sordum mu? Ne dedi? İslam buna bakar. E buna göre hareket edilecek. İnşallah Rahman. Şimdi şifa Şerif kitabımız ciddi olarak çıktı. İnternetten görenler varsa bilmiyorum, şimdi yayındaysa görürler. Bu mübarek kitap evinde olan, ocağında olan, arabasında olan, gemisinde olan Şihab Hazretleri'nin beyanıyla hiçbir zarar ziyan huku bulmamış böyle sabittir. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem medyası, kitabın zaten başında 20 sayfa e bir sunum vardır. Ondan sonra sefer duaları bu kitap çıktı, bunda da öyle malumat vardır ki, 500 senelik yola gitse, arasında eviyle mesafe olsa, eceli bile gelse, öyle ayetler var. Okusa yolda ölmez. Allah cesedini rezil etmez. Evine ulaşmadan ölmez. Dikkat. Bu büyük bir şeydir bu. Burada bir de öyle bir dua, bu sefer duaları. Bunda öyle bir dua var. Abdülkadir Geylani'nin sırrıdır. Orada yazıyor. Nasıl bir şey biliyor musun? Kendini koruma niyeti. Uçakta, arabada, gemide. Veyahut Hanımı mı koruyacağım, çocuğumu korumaya alacağım, ama efendim kaç kişiliktir bunun tesiri? Diyor ki, Evliya Allah, bu dua'yı kim okursa bir memleketin tamamını korumaya niyet edebilir ve korumaya alabilir. Velev ki diyor oradakiler bir milyon kişi olsun. Değil öyle uçaktaki 500 kişi. Bir milyon kişi olsa. ...ben bunların hepsine niyet ediyorum dese o insanları çoğu okuma bilmiyor... ...hepsini Allah korur o yolculukta. Öyle de dua var burada. Onu da o sırlarda Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin... ...sırlarındandır. Onun da sayfasını söyleyeyimse Okuyanını ve sayıları bir milyonda olsa niyetine okunan herkesi muhafaza eden bir sır. Sırlı bir duadır. 61. sayfada sefer duaları. Bunlardan istifade edin. Arif dergisini aman elden bırakmayın. Almayın, okumayın diyenleri terk edin. Kimse de okumayın, almayın, bilmem ne, dergi okumayın diyorsa bırakın o adamlar. Onlarda dert yok. İslam şuuru yok ya. Alın, okuyun, okutun, yayın. Çünkü burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ırzı ve haysiyeti müdafaa ediliyor Arifan dergisindeki yaptığım reddiyelerde. Kainatın efendisine hakaret edenler var. Biz o hakaretlere cevap için çırpınıyoruz. Birisi de çıkıp okumayın, almayın diyorsa kainatın efendisi karşısında yarın hasmı olarak çıkacaktır. Ben böyle konuşuyorum. Ben doğruyu konuşuyorum. Adam peygamberi hakaret edecek, ben müdafaa etsem öbürü de bunu okumayın diyor. O zaman Resulullah'la ahirette hesaplaşırsın. Ben kimin ırzını müdafaa ediyorum? Resulullah'a Senin ne zorun var ya? Uğraşıyorsun, Müslümanlar bir şey okumasın diye. Cık, Haramdır. İnternet dinlemeyin, radyo dinlemeyin. Yav radyoda ne dinleyecek adam? Göbek havası mı dinliyor ya? Sohbet dinliyor, sohbet. Ben burada bu kadar ayet okudum, hadis okudum. Bu kadar kadın, erkek Türkiye'de, dünyada dinledi şimdi. Nasıl geleceklerdi buraya? Nasıl sınacaklardı buraya? Bu adam dinliyor, hoca da fetva veriyor, dinlemeyin. Neymiş? Mekruh, caiz değil. Şöyle böyle, Vallahi caizdir, billahi caizdir. Caiz değil diyenler, haram işliyor, tebliğe mani oluyor. Belli bu anni ve levayeten bir ayet olsun, ulaştırın duyurun, ulaştırın emrine karşı geliyor kendileri telefonla o biçim konuşuyor, bunun telefondan ne farkı var şimdi görüntülü telefon çıkacak o ham softalar en evvel, benden evvel onlar alacak görüntülü telefon telefon alıyor, Amerika ile konuşuyor buradan sesin oraya gidiyor bunu dinlemek caiz oluyor, ben buradan ayet okuyorum radyodan dinlemek haram oluyor bıraksınlar bu hurafeleri bu dış güçlerin karıştırmasıdır. İyi niyetli olsalar bile kötülüğe hizmet ediyorlar. Sahabe-i birbiriyle savaştılar. Onların hepsinin niyeti iyiydi. Hata eden bir sevap aldı. isabet eden iki sevap aldı. Ama o savaşları çıkartanlar kimdi? İblisebe Yahudisiydi. O zaman sahabe onu anlayamamış olabilir. Ve lakin sonradan tarih ne gösterdi? Yahudi çıkarttı o savaşları. Şimdi de bu ham sofulan... Dergi okumayın, radyo dinlemeyin, internet dinlemeyin, sohbet dinlemeyin. Bunu diyen ham sofular, bunlar bugün kime hizmet ettiğini bilmeyebilirler. Ama yarın bir gün bu hakikat anlaşılacak ki, bugün bizim verdiğimiz bu müdafaa ve mücadele, Allah Resulü adına yapılan bu mücadeleyi engellemek isteyenlere malzeme olmuşlar. Yazık olacak onlara. Yazık bunlar. Yani kendileri masum olsa da mazur olmayacaklar. Allah soracak bunları. Aklımızı kiraya verdi. verdiniz? Efendi Hazretleri başımızda duruyor. Biz her şeyi soruyoruz. Her hafta görüşüyoruz. Yazın buyuruyor. Ha bu dergi. Orada yazıyorlar, not alıyorlar. Ne yazıyorsun soruyor. Gidin Şefik Hoca var sorun. Diyor ne yazıyorsun? Diyor ki Arifan dergisinde Cübbeli Hoca ile konuştuklarınızı yazıyoruz. yazacak Yaz yaz diyor. Burada bu kadar şahidimiz var. Bizi Efendiden ayrı iş yapıyor gösterenler kendileri ayrılırlar. Haberleri olsun. Çok düşerler. Düşüşleri çok kötü olur. Biz efendinin hizmetindeyiz, dostların hizmetindeyiz, biz kötü bir şey konuşmuyoruz, biz hakkı duyuruyoruz, kendimize finans temin etmiyoruz, hiçbir yerden para almıyoruz, radyodan dergiden dergidenle bir kuruş şahsi menfaatımız yoktur, hizmetler böyle yürüyor. Bunu Allah görüyor, isteyen bunu soruşturabilir. Bu Allah için yapılan bir şeydir, takoz olanlar kendilerini hesaba çeksinler, ne büyük bir günah işlemişler ki Allah tebliğe takoz yapmış onlara yani. Bir insan tebliğe takoz oluyorsa, ya adam dönüş yapacak, adam namaza başlıyor, adam batıldan dönecek, adama dinleme diyor ya. Yahu biz nasıl bunu diyebiliriz? Bak bugün bu mektupta neler anlattık ya. Bu kulakların meseleleri ne kadar ilim verdik ya. ya bu ilimleri bu adam duymayacak. Ahirete ve hak gidecek, duysun da çözsün işini da. Ben adamın evine gidemem ki ya, herkes buraya gelemez ki. Allah rızası için bizim bu sohbetlerimiz hem internetten veriliyor salı, Dokuzdan sonra. Pazar gün 15'te bir. Bu pazar yok bir dahaki. Beşten sonra görüntülü canlı yayın veriliyor. Bunların tebliğini yapın. Lale Gül Efendi bunun tekrarı veriliyor. Cumartesi akşamları yine dokuzdan sonra benim yine sohbetim veriliyor. Diğer hoca efendilerin sohbetleri veriliyor. Şehit Bayram Hoca'nın sohbeti veriliyor her pazar. Allah rahmet eylesin makamı hal Bak Şehit Bayram Hoca'nın sohbeti veriliyor. Bu kadar alimlerin sohbetleri veriliyor. Bunları dinlemeyin denir mi ya? Bu kadar hoca efendi konuşuyor ya. Ayet konuşuyor, hadis konuşuyor. Niye insanları mahrum edeceksiniz? Onun için inşallah siz tebliğcilerden olun, engelleyicilerden olmayın. Arvan dergisine de sahip olun ve özellikle Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ırz ve haysiyetini rencide eden bak benim ırzım haysiyetim değil. Kainatın efendisinin ırz ve haysiyeti diyorum sana. Bu dikkatle üzerinde duruyorum bunu. Adam kainatın efendisinin cinsellik gücüne kadar hakaret ediyor. Evet, bu adam. Ve ben buna bile cevap hazırlıyorum. Şu anda derginin sayılarında çıkacak yazılarımızda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin erkeklik gücüne kadar alay ediyor. Ben, ben peygamberime bu kadar alay edilen bir ortamda rahat duramam. Ben yazarım. Ben bunu yazıyorum, bizim cübbeli sarıklı adamlarda bunu okumayın. Ya bu, Artık direkt beni devreden çıkarıp Peygamberle karşı karşıya gelmektir. Muhammed Mustafa çarpar adam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yap bir reddiye, yapmıyorsun. Yapanı niye okutturmuyorsun? O zaman sen yap. Bak, Hak Söz kitabı çıktı. Ben size duyurmadım mı? Onu ben mi yazdım, ben yazmadım. Hangi alim ehl sünneti sünnet -i Müdafaa için kitap yazarsa ben onu ilan ederim, reklam ederim, duyururum, hizmetçisiyim. Bir kuruşta para iştemem. Ama, bir şey yapmayıp da yapanlara da efendim okumayın denildiği zaman bu direk Allah Resulüne karşı İslam'a karşı bir efendim hezimettir ve e, Allah muhafaza etsin e, büyük bir kötü niyet diyorum ben buna belki kendilerinde kötü niyet olmayanlar arkayı essinler arkayı essinler kötü niyetliler onları kurcalıyor fitne yapıyorlar onun için biz ehli sünnet üzere hizmete devam edeceğiz İnşallah Allah bize hal hayat verdikçe, nefes verdikçe konuşacağız, yazacağız. Ve böylece bu tebliğler inşallah her tarafa ulaşacak. Ama sizden de İsa Aleyhisselam ben Ensariyle Allah ben Allah'a davete çıktım. Kim bana yardım edecek diye bir peygamber bile yardım istemiştir. Biz de yardıma muhtacız. Sizden istediğimiz yardım bunları duyurmanızdır, tebliğinizdir. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Ama bunları okuyun, okutun. Biz eğer paracı olsak, internete bunları bedava koymazdık. İnternetten indirme izni vermezdik. Bakın bütün internetten istediğin sohbeti indirebiliyorsunuz. Para isteyen yoktur. Bütün sohbetler oradadır. Para isteyen yoktur. Üyelik isteyen yoktur. Cık. E derginin kağıdı var yani. bunu adam kağıdı basıyor. E bu kağıt parası almıyor sen. Buna da bir şey. Bunda bizim bir payımız yoktur, karımız yoktur. E o zaman, burada Allah rızası vardır. İnşallah. Rabbimiz Tefâreke ve rızasına uygun amellere muvaffak eyle. Şimdi Arifan Yayınları internet adresi açıldı yeni. Arifanyayınları.com 24 saat sipariş verilebilir. Şimdi dünyanın her tarafından dinliyorlar şu anda. Bu dinleyen kardeşlerimiz bir kitap duyuyor. Ben bu kitabı nasıl temin edebilirim? Çok üzülüyoruz. Adıyaman'dan arıyor, Antep'ten arıyor bir kitap için. Hepiz ulaştıramıyorduk bugüne kadar. Şimdi bu sistem kuruldu. ArifanYayinlar.com internet adresinden 24 saat hangi kitabı istiyor ne istiyorsa hangi sohbeti kaset cd bunlar gönderilir temin edilir arifanyayınlar.com da yeni hizmete girdi çünkü biliyorsunuz o çok şeyden geçiyor denetim vesaire o izni vermiyorlar o yeni başladı şu anda dün açıldı bunu da duyuruyorum dünyanın her tarafından dinleyenler için bir kitap için adam üzülüyor alamıyor yani dünyanın bir ucunda adam ne yapacak yani o zaman onlara da hizmet olsun internetten arifanyaynlar.com'da efendim ulaşabilirler istedikleri kitaplara. 7 Ağustos Şaban-ı Şerif'in 15'i efendim 15'inden sonra Berat gecesini burada yaptıktan sonra efendim padişah turla ümreye gidilecek. Bu ümrede ne oluyor? Muhammed Mustafa Han'ın sallallahu şaban ayında Medine'de olunacak. Ramazan'dan önce Mekke'ye gelinecek 15 gün. Mekke-i Mükerreme'de Ramazan'ın başına kavuşulacak. Bir iki gün içinde Ramazan ömresi yapılıp dönülecektir inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben seninle hacca gelemedim. Kocamı gönderdim. iki deve vardı. Birini su, tarlayı sulama bıraktık. Birine de kocam seninle geldi ya Resulallah. Ben seninle haç yapamadım. Bunu neyle telafi edebilirim? Soran kadına. Çünkü Resulullah bir kere haç yapabildi, bir daha haç. Yapamadı. Zaten Mekke fethedildi. Hicretin sekizinci senesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten vefat etti onuncu sene. Yani zaten haçtan sonra çok e Zaten sekizinci sene efendim dokuzuncu sene bir ömreye gidildi falan. Haç bir kere nasip oldu. Ondan sonra da o kadın çok üzüldü. Geldi ya Resulallah. E dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben şimdi bir daha haç yapabiliriz seninle diy diyemeyeceğime göre ne olacak? Umretun fi Ramazan tadilu haccetem mei benimle birlikte haç yapmak istiyorsan Ramazan'da bir ömre yaparsın Ramazan'da bir ömre yaptın mı Benimle olmak şartı yok Ben yanında yok Ama Ramazan'da yaptığın ömre Benimle beraber haç sevabı olarak Veda haçında bulunanlar arasında Amel defterinde çıkar Denktir Şu anda dünyadaki hiçbir amel Peygamberimizle hac yapma sevabı kazandırmıyor. Hadisle bir amel müstesna o da Ramazan ömresidir. Allah nasip eylesin inşallah. Meraklılarına imkanlar halk eylesin. Amin diyenlerinize narca hemden azad eylesin. Dualarımızı lütfu keremiyle kabul karine eylesin. Amin. Bi urmeti PaHa ve YaSinu sallallahu aleyhi ve sellem. Velâ seyyidina Muhammedun ve âlihi ve sahbihi. Selmet teclimen kesîran ve hamdulillahi rabbil âlemin. Lâ şerfe'n-nebiy Muhammedin sallallahu ve âlihi ve sahbihi. Bütün dinleyenlerimizin, hepinizin geçmişlerinden müminin İbnat'ın ruhları için, özellikle şehit olan askerlerimizin, polislerimizin, bizi bekleyenlerin, efendim çok şehit olanlar oluyor, devamlı mayın patlıyor, şu bu. her gün bir haber üzüntüden içimiz yarılıyor yani. Onları da unutmayalım, onlar bizi bekleyelim derken biz burada rahat namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Bütün şehit askerlerimizin polislerimizin de ruhları için el Fatiha.